Şu anda sayın dinleyiciler, Fransa'nın en güzel sayfiye şehirlerinden biri olan listeyiz. Karşımızda tam deniz üstünde ışıl ışıl yanan muhteşem bir otel var. Açımızı biraz daraltarak bu muhteşem otelin yan yana iki dairesine yaklaşıyoruz. Her iki dairesinin de önünde küçük birer teras var. Bu teraslar çiçekli bir çitle birbirlerinden ayrılmış. Dairelerden birinin kapısı açılıyor ve Sibyl terasa çıkıyor. ...parmaklığın önüne kadar geliyor. Aşağıdan nefis bir orkestranın melodileri duyulmakta. Saat akşamın sekizi. Sibyl genç ve güzel bir kadın. Kollarını açarak derin bir nefes alıyor. Sonra içeri sesleniyor. Elliot. Efendim. Gel bak burası ne güzel. Bir dakika sevgilim şimdi geliyorum. Gel Elliot gel. Gel. Sahilin görünüşü harika değil mi? Evet fena değil. Cennet gibi. Ah, bayıldım buraya. Şu karşı yatın suya vuran ışıklarına bak. Sanki bir masal ülkesi. Sende şair ruhu var sevgilim. Saadet beni böyle yaptı. Mesut musun? Delice mesudum sen değil misin? Ben mi? Tabii tabii olmaz olur muyum? Düşünsene evliyiz balayındayız. Mesut olmak için sadece bu yeter. Sonumuz hayırlı olsun. Ne demek istiyorsun? Ben mi? Hiçbir şey demek istediğim yok. Bu senin ikinci evliliğin olduğu için balayından bıkmışsın ama ben... Şimdi ayıb ettin ama. Kızdın mı? Birazcık. Hadi öp beni de barışalım. Hmm, olmadı, yalandan öpüyorsun. Bu nasıl? Daha iyi ama yetmez. Tanrı hakkı üçtür. Hmm. Yaramaz. Benimle evlendiğine memnun musun? Hayır. Ya? Memnun değil, mesulüm. Sahi mi? Çılgınca mesulüm. Ee... İçeri girip değişsek artık ha? Ne dersin? İlk evliliğinde mi daha mesuttun yoksa şimdi mi? Bırak şimdi ilk evliliğimi. Hadi söyle söyle. Amca, geçmişe mazi derler. İyi ya ben de senin mazini öğrenmek istiyorum. Hadi içeri girelim. Karın güzel miydi? Evet güzeldi. Ben mi daha güzelim o mu? O. Öyleydi. Evet, hemen de güzeldi, zarifti, şıktı. Elleri uzun ve inceydi, bacakları uzun ve inceydi. Göğüslerinin güzelliğini tarif edemem, tek kelimeyle harikaydı. Yeter, sus. Şiir gibi vücudu vardı. Periler gibi dans ederdi. Lafarımızla da dans ederken senin gibi tökezlemezdi. Peki benim gibi meziyetleri var mıydı? Hayır, yoktu. Senin gibi bir annesi de yoktu üstelik. Ya sen annemi pek sevmiyorsun galiba. Ne yalan söyleyeyim? Ama annem aslında çok iyi bir kadındır. Aslını bilmiyorum, bilmekte istemiyorum. Çok kabasın. Atiçem, sen de annenden kurtulmak için benimle evlendin zaten. Hayır Elliot, ben seninle seni sevdiğim için evlendim. Hadi canım, hadi canım. Seninle evlendim çünkü seni seviyorum. Seni Amanda'nın sevdiğinden daha çok seviyorum. Sana onun gibi hayatı zehir etmeyeceğim, göreceksin. Eman da seni mesut edememiş ama ben idici. Doğrusunu istersen ben de Eman mesut edememiştim. Ama bütün kabahat ondaymış öyle değil mi? Evet öyle olsun. Seni elinden kaçıracak kadar aptalmış. Kimin kimi kaçırdığı pek belli değil. O seni kaçırmış. Kötü huyu, aksiliği, huysuzluğu yüzünden seni kendinden soğutmuş. Aman canım bize ne? Ama çok iyi olmuş. Ben de bugünkü saadetimi Emanda'ya borçluyum. Tabii ya. Eğer o çekilmez vıcık vıcık bir kadın olmasaydı... Yok canım. Seni bıktırıp usandırmasaydı, sana her dakika taktırmasaydı. Ne münasebet. Eğer Emanda seni her fırsatta aldatmadıysa ben de bileklerimi keserim. Buna imkan yok. Neden? Sakat mıydı? Yok. Öyleyse soğuk bir kadındı. Bunu da nereden çıkardın? Peki aldatmadığına nasıl emin olabilirsin? E, olamam tabii ama her dakika her fırsatta aldatmasına maddeten imkan yok da. Ama herhalde ondan nefret edersin. Ondan nefret ediyorsun değil mi? Hayır nefret etmiyorum. Bu daha iyi. Sadece acıyorum. Böyle giderse hiçbir zaman mesut olamaz. Kendi hayatını kendi mahvediyor. Neden acıyorsun? Kendi düşen ağlamaz yapmasaydı. Yazık ama. İyi tarafları da vardı. Sana yaptıklarından sonra böyle konuştuğuna göre ona karşı hiç kinin kalmamış. Üstümden çok zaman geçti. Beş sene o kadar fazla değil. Bu beş sene bana çok uzun geldi. İhtiyarlıyoruz galiba <gülüyor> Ben de bir morukla evlenmişim desene hmm, Alay ediyorsun ama aranızda <gülüyor> epey yaş farkı var Çok değil canım Dokuz yaş Emanda'ya yeniden aşık olabilir misin acaba? Sıbır rica ederim gene başlama Cevap ver onu tekrar sevebilir misin? Seni sevdiğime göre elbette ki hayır Evet ama beni başka türlü seviyorsun Hiçbir aşk diğerine benzeyemez Peki beni nasıl seviyorsun? Daha geniş daha derin daha makul bir sevgi bu Böylesi daha iyi galiba Hiç şüphesiz daha iyi Şefkat dolu bir aşk çok daha devamlı, çok daha sağlam ve huzur vericidir. Ateşli aşklar saman alevi gibidir. İnsanı yorar, terletir, yakar... ...sonunda sadece kül kalır. Bizimki hep devam edecek değil mi? Ölünceye kadar. Duyuyor musun? Ne? Müzik durunca denizin sesine güzel geliyor. Yarın sabah denize girer güneş banyosu yaparız. Ben güneşte yanmayı hiç sevmem. Neden? İnsana gayet sıhhatli bir renk verir. Maçlık gibi ten kadınlara yakışmaz. Marsık tenli erkeğe itirazın yoktur umarım. Bilakis esmer erkeklere bayılırım. Hmm. Erkeklere esmer kadınlara beyaz ten yakışır. Zevk hususunda başka fikirlerim var mı? Hoşuna gitmedi mi? Hayır. Öğrenmek istiyorum ki tatbik edeyim. Mesela ne bileyim eğer idealindeki erkek pipo içip aslan avlayan bir erkekse ben de öyle olmaya çalışayım. Alay mı ediyorsun? Başıma gelecekleri şimdiden bilmek istiyorum. Ne gibi? Canım nasıl olsa beni istediğin şekle sokmaya çalışmayacak mısın? Seni mesut etmeye çalışacağım. Şu küçük kafanın içindeki planları öğrenmeye çalışıyorum. Ne planı? Ne demek istiyorsun Elrüt? Beni sevmekten falan filan başka. Başka daha neler var? Beni ne taraftan avlamaya bakıyorsun? Dişlerini ne taraftan geçireceksin? <gülüyor> Kanın mı acıktı sevgilim? Ne var? Evlilik bir çatışmadır. İki taraf da birbirini yutmaya çalışır. Emanda ile evliliğin de böyle mi geçti? Açma o bahsi. Hayır merak ediyorum. Birbirimizi yedik sonunda ikimizin de midesine oturdu işte. Boşanma sebebiniz neydi? Zina. Hem de suçüstü. Ne? Malum ya bir bahane lazımdı. Kabahati ben üstüme aldım. Çok fedakarsın. Peki Emanda? Yeter. Efendim? Yeter dedim. Çok rica ediyorum Sibyl. Bir daha Emanda lafı etmek yok. Peki canım. Şeytan görsün yüzünü. Tabii canım. Adını bile duymak istemiyorum. Söz veriyorum. Yemin et. Yemin ederim. Heh. Onunla balayını nerede geçirmiştiniz? <gülüyor> yeter. Buna cevap ver başka bir şey sormayacağım. Sen Morris'te. Bitti mi? Sen Morris'te hiç sevmem. Ben de nefret ederim. Emanda kayak yapmasını bilir miydi? A yeter, yeter, yeter. Peki, peki sustum Uf. Sibel yemeği aşağıda mı yiyelim gazinoda mı Seni seviyorum seni çok seviyorum İyi hadi içeri gir de elbiseni değiştir Önce beni öp bir kere Gazinoda mı yiyelim yemeği Evet yemekten sonra rulet oynayacak mısın Belki biraz Ben de arkanda durur sana şans getiririm <gülüyor> Anlaşıldı battık demek <gülüyor> Sibel ve Elliot Kıyafetlerini değiştirmek için içeri girerler Tam o sırada onlara bitişik olan balkonun kapısından genç, yakışıklı bir erkek çıkar. Victor, balkonun ucuna kadar gelir, hayran hayran etrafına bakar ve içeri seslenir. Amanda! Ne var? Gel bak ne güzel. Bir dakika banyodayım. Daha saçlarım kurumadı, beni hasta edeceksin. Vay vay vay vay vay. Ne oldu? Bu ne güzellik. Ah, sahi mi? İnsanın gözlerini kamaştırıyor, büyülüyorsun, inanamıyorum. Neye inanamıyorsun? Senin benim karım olduğuna. İkimiz de buradayız, sen ve ben. Bunda şaşacak ne var? Beni seviyor musun? Sevmesem burada olur muyum? Çok seviyor musun? İlk kocandan. Rica ederim, verdiğin sözü unutuyorsun. Peki, peki. peki. Elliot'tan bahsetmeyeceğine yemin etmişti. Tamam, hatırladım. İyi. Ama bir şeyi çok merak ediyorum. Neyi? mu daha çok seviyorsun, beni mi? Hatırlamıyorum. Nasıl olur? Basbayağı olur. Üstünden o kadar zaman geçti. Yok canım. Tabii artık tarihe karıştı. Hiç hatırlamıyorum. Karşıma çıksa suratını dağıtmak isterdim. Niye? Ne, ne demek niye? Suratı dağılsın diye. Hayır yani sebep ne? Sebep seni bedbaht etmesi yetmez mi? Doğrusu ben de onu pek mesut ettim diye mi? Kaç defa söyledin. Bütün kabahat ondaymış. Evet ama... Serseri. Sinirlenme canım. Aa, sinirlenme. Yok ama sana yaptıkları hatırıma gelince tepem atıyorum. Çok asabisin. Onun kadar değil. Seni dövmüştü değil mi? Evet Çok kaba adammış ah, evet. Senin gibi bir kadına nasıl el kaldırılır Nasıl kıyılır Sonra o da pişman oldu ama. Vay hayvan vay Ama sen öyle yapmayacaksın değil mi Ben mi hayatım bunu nasıl sorarsın Seni deli gibi sevdiğimi bilmiyor musun O da beni deli gibi severdi Ne biçim sevgi bu ahlaksız herif Peki seni dövdüğü zaman bağırıp imdat istemedin mi? Ne lüzum var ben tek başıma ondan başa çıkabiliyordum. Bir keresinde kafasından dört plak kırdım. Oh, oh olmuş namussuza. Hem de en çok sevdiği en kıymetli plaklarını. Daha önceden seçip ayırmıştım. Çok iyi etmişsin. Keşke daha ağır bir şeyle vursaydın. Aa, doğrusunu istersen öldürmeye de niyetim yoktu. Geberseydi bir mikrop eksik olurdu. Kapatalım artık bu bahsi. Evliliğimizin ilk gecesinde konuşacak laf mı kalmadı sevgilim? Kabadayı tasla. Suda parlayan ışıklara, şu vapura bak. Vapur değil o, yat. Ne güzel, kimin acaba? Kim bilir kimin. Yarın denize girelim mi ne dersin? Tabii, sabah erkenden denize dalarız. Sonra bütün gün güneşte yanarız. Bak göreceksin, ben güneşte çok çabuk kararırım. Aman da. Ne var? Hemen da ben güneşte kararmış kadından nefret ederim. Aa. Ciddi söylüyorum, marsık tenli kadınlara bakmaya bile tahammülüm yoktur. Aman efendim, biraz modaya uyun. Peki madem ki istiyorsun. Tabii istiyorum. Göreceksin bir haftada bronz gibi olacağım. Yanmak için yağ da getirdim onu bütün vücuduma sen süreceksin. Çıplak mı yanacaksın? <gülüyor> Keşke yanabilsem. Hem anda ben senin vücudunu böyle tabi rengiyle çok beğeniyorum. Ama bir de yandığım zaman görsen beni daha çok beğenir daha çok severdin. Seni bundan fazla sevmeme imkan yok ki <gülüyor> Sevgilim ben de hep böyle bir balayı geçirmeyi tahayyül ederdim. Şey ilk balayını nerede geçirmiş Sırası mı şimdi? Bilmek istiyorum hakkım değil mi? Sen de. Sen Moritz mi? Sen Moritz'i hiç sevmem. Ben de. Daha balayında seninle kavgaya başladı değil mi? Evet, hemen orada. Ben de önce irtifa asabını bozdu dedim. Vah, oh, zavallı yavrucuğum. Evet, çok ıstırap çektim, çok kırıldım ama evlenirken ne yaptığımı biliyordum. İnsanları gayet iyi tanıyordum. İşte Elliot'un içini de okuyuverdim. Benimkini de oku yavrucuğum. Sana olan aşkımdan başka hiçbir şey bulamayacaksın. <Gülüyor> Sen çok iyisin. Tek arzum, tek gayem seni mesut etmek. Birbirimizi mesut edeceğiz. Beni Elliot'u sevdiğinden daha farklı bir sevgiyle seviyorsun değil mi? Evet, yani tabii daha şey... Daha var. sağlam? Tamam, daha sağlam. Seninle tanıştığımız günü hatırlıyor musun? Manonların ziyafetindeydik, ne eğlenmiştik değil <gülüyor> mi? <gülüyor> Sahi, çok eğlenmiş Seni de kırık tutmuştum. Hıçkırık mı? Ağzaklama canım, kendini tutmaya çalışıyordun ama... ...ikide bir de iğne batmış gibi sıçrıyordun. Allah kahretsin, bir türlü durmamıştı, çok utanmıştım. <gülüyor> Balkındaydım ve seni o halinle çok sevimli bulmuştum. Peki... Eliotla nerede tanıştınız? Kafi artık ama. Aa ne olur canım. Bir daha ondan bahsetmeni istemiyorum bıktım artık yeter. Balayımızın ilk gecesi şu şahane manzaraya şu nefis ışıklara bak. Bütün bu güzellikler karşısında bula bula ilk kocamı mı buldun konuşacağım. Kızma hayatım. Canımı sıkıyorsun. Affet beni. Bir daha onun adını anmak yok ama. Hadi şimdi gidip banyolu yap. Derhal. Ee, yemeği odamızda mı yiyelim, Gazino adamı? Gazinoda daha eğlenceli olur. Yemekten sonra da rulet oynarız. İstemem ruletten nefret ederim, bakara oynarız. Peki ama ufak bir masada ufak ufak oynarız. Hayır, ortadaki büyük masada büyük büyük oynarız. Oo. Daha heyecanlı olur. <gülüyor> Sen müthiş bir kumarbazsın galiba. Hayatta heyecan veren her şeye bayılırım. Ama kazanırım kazanmam o başka, tesadüfe kalmış. Tesadüfe kalmış olmaz. İnsanın hayatını tesadüflere bağlaması tehlikeli bir şey. Neden? Seninle tanışmamız. Sevişmemiz hatta arabayı sen kullandığın halde Buraya kadar gelebilmemiz hep tesadüfe seri değil mi Beni korkutuyorsun Amanda Çok heyecanlısın Kusura bakma balayının ilk gecesinin heyecanı olacak Heyecanlanacak bir şey yok sevgilim. Bu senin ilk evliliğin diye ki. Yine mi başlıyoruz? Kötü bir tecrübe geçirdin diye korkma. Bak seni nasıl mesut edeceğim. İkide bir de ilk kocamın lafını açarsan bu pek kolay olmayacak. Mazinden bahsederek seni daha iyi tanımak istiyorum. Yanılıyorsun. Bir kadının anlaşılmamış bir takım gizli tarafları kalmalı. Esrarengiz bir kadın çok daha caziptir. Zaten kadın erkek için daima bir sır, bir meçhul, bir karanlıktır. Karanlık bana cazip değil, korkunç gelir. Ben normal bir insanım. Çok yazık. Neden? Sen normal değil misin? Hayır değilim ve bundan da iftihar ederim. Hadi canım sen de pekala normalsin. Ne eksik yani? Sen de herkes gibi bir insansın. <gülüyor> canım merak etme aklım başımda. O bakımdan bir eksiğim yok. Ama bence dünyada pek az insan tam manasıyla normaldir. Kendileri de bunun farkında değillerdir ama bir hadise yeter. Bir kıvılcım bütün hayatı ateşe verir. Sen de eğer beş dakikaya kadar banyonu yapıp giyinmezsen benim normal mi anormal mi olduğumu anlarsın. <gülüyor> peki şekerim peki hemen gidiyorum. <gülüyor> dur dur <gülüyor> ben de geleyim de saçlarımı düzelteyim. Amanda ile Victor dairelerine geçerken Elgit kendi dairesinden terasa çıkar. Elinde bir tepsi tepsinin içinde içki kadehleri vardır. Neşeyle içeri seslenir. Sebel. Efendim. İçkileri terasta içelim gel hadi. Bir dakika gibi. Tam o sırada yandaki dairenin kapısı açılır ve Amanda terasa çıkar. Elliot genç kadını görür, gözlerine inanamaz. Amanda birinin kendisine baktığını hisseder ve başını çevirir çevirmez eski kocası Elliot'la burun buruna gelir. Amanda. Amanda yarabbi Elliot, siz ne arıyorsunuz burada? Amanda. Orkestra ne güzel çalıyor değil mi? Peki siz burada ne arıyorsunuz? Balayındayım ya siz? Ben de. Ne tesadüf Sizinki nasıl geçiyor Bilmem Daha bu gece başlıyoruz Ya sizinki Benimki de öyle Mesut musunuz bari Çok Ya siz Memnun oldum Ben de mesutum. Tebrik ederim Ben gideyim artık İyi geceler İyi geceler içkiler şekeri? Ne içkileri? Ne var Elliot? İçkileri soruyorum. İçkiler? Ha Sibyl sen misin? Evet ne oldu sana? Bilmem. Ne demek bilmem? Söyle bir şey mi oldu? Evet. E, hayır. Yani kendimi şey hissediyorum. Bir yerim mi ağrıyor? Hiçbir yerim. Yani her yerim ağrıyor da neresi olduğunu bilmiyorum. Dolaşıyor galiba. Öyleyse burada durma. Doğru söyledin. Durmayalım. Hemen buradan gidelim. Ne? Buradan gidelim. Derhal. Nereye? Nereye olursa olsun. Gidelim. Kendine gel. evet aklını mı kaçırdın? Galiba. Bir doktor çağırayım. İstemez vakit yok. Anlamadım. Sen anlamazsın yavrucuğum. Yalvarırım beni dinle. İçime doğuyor. Burada başımıza bir felaket gelecek. Bir uğursuzluk dolaşıyor etrafta. Aile saadetimiz tehlikede. Ancak buradan kaçabilirsek kurtulabiliriz. Bana hiçbir şey sorma dediğimi yap. Peki ama sebep ne? Şimdi söyleyemem. Ama olur mu daha bugün geldik. Ne çıkar bundan canım? Nasıl olsa bir gün gidecek değil miyiz? Gelinir gidilir hayat bu. Neler saçmaladığının farkında mısın sen? Ben mi? Evet sen aklını kaçırmışsın. Biraz daha kalırsak o da olacak. İlk gecemizi burada geçirecektik. Burada geçmesi şart mı yani? Paris'te geçiririz. Paris'e ancak sabaha karşı varırız. Ertesi gece var. Elif sen içtin mi yoksa? Ne münasebet ne zaman içebilirim? Sebebini söylemezsen bir yere gitme. İçime doğdu diyorum bir şeyler olacak. Nasıl yani zelzele falan gibi mi? Daha beter yanardağlardan lavlar fışkıracak. Burada yanardağı yok <gülüyor> Neler var Bibin sen dünyanın en gizli en tehlikeli yanardağı burada. Sen iyice saplatmışsın. Hayatım bir tanem haklısın ne desen haklısın ama yalvarırım ne olursun gidelim buradan. Yalvarırım bu dediğimi yap. Senden ölünceye kadar başka bir şey daha istemem. Yemin ediyorum. Anlamıyorum ki. Anla anlama. Benimle Paris'e geliyor musun, gelmiyor musun? Hayır gelmiyorum. Ben burasını çok beğendim. Daha beğeneceğin ne yerler var hayatım? Neresi mesela? Sen Moritz mi? Nereden çıktı bu şimdi? Bir kere o kadar yoldan geldik. Bu gece çok yorgunum. Yarın düşünürüz. Katır adım tuttu değil mi? Bu ne nezaket? Nezaket nezaket buz gelir. Ayaklarını giredin mi bir kere bir adım atmazsın. Kadın milleti değil mi? Hepiniz birsiniz. İnatçı mı inatçı? Hepiniz dayaklıksınız. Hepiniz... <Gülüyor> Evliliğimizin ilk gecesinde bana bunları söylemeye utanmıyor Evliliğin musun? Evliliğin de, ilk gecesinin de, son gecesinin de. Annemin hakkı varmış, bana söylemişti zaten. Annenin de. Anneciğim, anneciğim, anneciğim. Ha, bağırma öyle. <gülüyor> Sevim, son defa soruyorum. Benimle geliyor musun, gelmiyor musun? Meğer beni hiç sevmiyormuşsun. Bunu şimdi anladım. Öleyim daha iyi. <gülüyor> anneciğim. Geliyor musun, gelmiyor musun? Gelmiyorum, gelmiyorum, gelmiyorum. Allah kahretsin, ben gidiyorum. <gülüyor> Elliot. Elliot hırsla içeri gider. Sibyl ağlayarak onu takip eder. Onlar dairelerine giderlerken öbür terasın kapısı açılır ve Amanda ile Victor çıkarlar. Anormal olduğunu söylerken çok haklıymışsın. Doğru çok doğru şimdi inandım işte. Canım senden ufacık bir şey istedim diye mesele çıkarıyorsun. Sen buna ufacık bir şey mi diyorsun? Şimdi trene atlasak birkaç saat sonra Paris'te oluruz. On gün sonra da Çin'de, Japonya'da. Laf mı bu yani? Ben Paris'e razıyım. Yok canım, teşekkür ederim. Ciddi söylüyorum. Eğer burada biraz daha fazla kalırsak çok fena olacak. Hani beni mesut edecek her istediğimi yapacaktın. Böyle şeyler isteyeceğini nereden bileyim? Ben seni aklı başında bir kadın sanmıştım. Ne olur sevgilim biraz anlayış göster. Balayamızın burada geçmesini istememekte haksız mıyım? Peki bunu neden daha önce düşünmedin? Unutmuşum. İnsan hiç kız kardeşinin ölümünü unutur mu? Yerini unutmuştum. Biraz önce gazinoya ay ışığında görünce hatırlayıverdim. Kaç sene evvel ölmüştü? Senelerce evvel... Ama burada sanki dünmüş gibi geliyor Sahilde kumların üstünde uzanmış ablamın cesedi gözlerimin önünden gitmiyor Hele yüzündeki acı ifadeyi hiç unutamıyorum Sonra cenazeyi İngiltere'ye götürmek de çok zor olmuştu Allah'ım polis müsaadesi, doktor raporları, annemin üzüntüsü e Şimdi böyle bir yerde nasıl balayı geçiririm değil mi? Peki ama bana bir ablan olduğunu hiç söylememiştin Seni tanıdığım zaman yoktu ki artık ben bu hikayeye inanmadım pek. Ne hikayesi? Sen yalan söylüyorsun. Aa, ben mi? Evet. Üstelik de beceremiyorsun. Bana bunu ne cesaretle söylüyorsun? Yalan söyledin değil mi? Evet. Ölü veya diri senin hiçbir kız kardeşin olmadı. Olmadı. Buraya da ömründe ilk defa geliyorsun. İlk defa. Peki neden yalan söyledin? Doğruyu söylesem kızacaktın da ondan. Neden buradan gitmek istedin? Çünkü söyleyemeyeceğim. Cevap ver neden? Çünkü Eliot'u gördüm. Ne? Eliot'u gördüm burada. Ne zaman? Demin sen banyo yaparken. Nerede? Şurada aşağıda geçiyordu. Beyaz bir elbise giymiş. Beyaz elbise mi? E, tabii ne var giyemez mi? Ne? Gene yalan söylüyorsun. Yemin ederim ki gördüm burada. E, ne yapalım buradaysa burada. Ise burada. E, karşılaşabiliriz. Ne olur? Canım Elliot burnumuzun dibindeyken rahat edebilir miyiz hiç? O seni gördü mü? Hayır görmedi koşuyordu. Neden koşuyordu? Canım ne bileyim ben beyaz bir elbise giymiş koşuyordu işte. Seni görmediyse mesele yok. Belki de görmüştür de görmemiş gibi yapmak için koşmuştur. Onun için biz buradan gidelim. O herif için rahatımı bozacak değilim. Kabadayla lüzum yok. Ondan korkacak mıyım yani? Canım ne korkacaksın mesele o değil asabım bozulacak. O kim oluyor ki balayında senin asabını bozabiliyor? İlk balayım bozmuştu. Hem bakalım burada olduğu doğru mu? Senin ölünü öpeyim ki doğru. Yo rica ederim. Ölümün öpülmesinden hiç hoşlanmam. Böyle yeminleri de hiç sevmem. Benzetmiş olabilirsin. Bu karanlıkta nasıl tanıdın? E, müsaade et de kırk yıllık kocamı tanıyayım biraz. Ne olursa olsun senin ilk kocan yüzünden rahatımı bozacak diyelim. O geldi diye kaçmaya hiç niyetim yok. Sen yalnız kendini düşünüyorsun. No yo, yo senin de bu yüzden gitmek istemen çok saçma. Geleceği varsa göreceği de var. Ne yapalım yani? Karşılaşırsak keyfi kaçacak olan ben değilim. O düşünsün. Niye ben? Senin kılına dokunursa gebertirim karatayı... Hiç istifini bozma. Kapatalım artık bu bahsi. Mesele bitmiştir. Yok ama beni çocuk gibi canın nerede isterse orada mı oturtacaksın? Ben tabansızın biri değilim Amanda. Sen de böyle kafanın doğrusuna gider... ...aklına eseni yapmaya kalkarsan sonumuz hayırlı olmaz. Bana hükmetmeye başlıyorsun. Kadın dediğin kocasının sözünden çıkmamalıdır. Victor rica ederim. Yalvarırım gidelim. Ne olur gidelim. Hayır... Gitmeyecek misin? Hayır dedim mi hayır Sen dünyanın en egoist adamısın Bundan da iftihar edebilirsin Aman da Yaklaşma bana Ne mal olduğunu çabuk öğrendim <gülüyor> Senden evlenmekle de ne budalalık etmişim <gülüyor> meğer Aman da kendine gel Merhametsiz <gülüyor> inatçı odun kafalı Ben aşağıda salonda bekliyorum Sinirin geçince inersin Aman git çabuk git Kaybol da gözüm görmesin seni Git cehenneme kadar yolun var Victor soğuk kanda ve mağrur Çıkar aşağıdaki salona gider ...tam o sırada yandaki dairenin kapısı açılır... ...ve Elliot ile Sibyl terasa çıkarlar. <gülüyor> sus diyorum artık, sus. Kes şu zırıldığı yoksa elimden bir kaza çıkacak. Emanda'nın yerden göğe kadar hakkı varmış. Senin gibi kaba bir adamla yaşanır mı hiç? Senin için söylenenlerin hepsi doğruymuş meğer. O zaman inanmamıştım ama doğruymuş. Senin cana canavar seni. Bir mata olsan Emanda seni bırakmazdı. Yeter, yeter, yeter. Ben aşağı yemeğe iniyorum. Sen ne alt edersen et. Güle güle, güle güle. Saygısız, küstah ne olacak? Sibyl da tıpkı Victor gibi terası terk edip aşağı salona iner. Şu anda yan yana iki terasta iki eski karakoca koca Amanda ve Elliot... ...ne yapacaklarını bilmez bir halde kala kalmışlardır. Önce birbirlerine şöyle bir bakarlar. Sonra Elliot bir sigara yakar. Ne olursunuz bir sigara da bana verseniz de. Ah, buyurun. Kusura bakmayın asabım çok bozuk da. Benim de öyle. Şimdi ne yapacağız? Bilmem. Şu yat kimin acaba? O Ah hanım. Sahi mi? <gülüyor> yok canım şaka ediyorum kim bilir kim. Neden sordunuz? Hiç öyle sordum. Benim olsun isterdim. Bir deneyin belki de olabilir. Biraz geç kaldınız ama denemeye değer. Münasebetsizliğe hiç lüzum yok ama unutmuştum eski huyundur. Ben, rica ederim benim de iyinin lafları hiç tamirim yok. Hele bu gece. Yok canım. Karşıma çıkıp rahatımı kaçırdığınız yetmiyormuş gibi. Kim kimin rahatını kaçırdı acaba? Her şeyi mahvetmek için buraya da yetiştin değil mi? Sen benim hayatımı mahvetmiştin. Uğursuz ayağını bir yere basma zaten. Başka bir şey yapmana lüzum yok. Neyse neyse geçmişi kapatalım. Karşılaşmamız kötü bir tesadüf oldu. Birer kokteyl içer miyiz? Hazır burada var. Bizimkileri içelim. Onları da içeriz merak etme. Ya sarhoş olursa? İlk defa olmayacağız ki. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Sizin sarhoşluğunuz çok tatlı olur. Sizinki de. Hmm, hafızanız kuvvetli. Şerefe Sizi burada görünce Gitmek için kocamı kandırmaya çalıştım ama muvaffak olamadım Kocanızın ismi nedir? Victor Pryn Çok güzel Öyleyse Mr. ve Mrs. Pryn'in şerefine içiyorum Karım da buradan gitmeyi kabul etmedi Karınızın ismi nedir? Sibel Çok şairane bir isim Sibel'a bakıyordum sarışın ve solgundu hmm. Ah, Victor Hugo'ya bayılırım. Ha, bu şiir Victor Hugo'nun değil müsenindir <gülüyor> Oldum olası şairlerin, Fransa krallarının ve bakanların isimlerini aklınızda tutamazsınız. Ne fark eder? Mr ve Mrs Elliot Chase şerefine. Allah Sibilla sabır versin. Kocanıza aşık mısınız? Tabii. Çok acayip. Neden? Siz karınıza aşık değil misiniz yoksa? Şüphesiz. Efendim? Hiç şüphesiz aşığım. O halde? O halde ne? Karınız güzel mi? Sarışın çok güzel. Memnun oldum. İyi piyanoçalar. Ha vah vah. Sizinki nasıl? Ondan bahsetmek niyetinde değilim. Nasılsa gelince göreceğim. Ben insana bir bakışta anlarım. Benim burada olduğumu biliyor mu? Evet söyledim. İyi etmişsiniz. Neden? İşim kolaylaştı. <gülüyor> merak etmeyin size bir şey yapmaz. Ne merak ediciğim? Ne yapabilir zaten? Haddine düşmüşse demesin. Daha başında mıyız? Polis çağırırım. Ya sevgili Sable? O da biliyor mu? Hayır bilmiyor ama içime doğdu başımıza bir felaket gelecek burada dedim. Ah, demek buna inanacak kadar aptal. İnanmadık. Nereye gidecektiniz? Paris'e. Biz de Paris'e. Oh hep beraber Paris'e. <gülüyor> <gülüyor> Orada da birbirimizi bulursak hiç şaşmam doğrusu. Karınız nerede şimdi? Söyledim ya aşağıda yemek yiyor. Benimki de aşağıda içiyordur şimdi. <gülüyor> Bari arkadaşlık etseler de sıkılmasalar. Ne zaman tanıştınız? Dört ay önce. Sevişiyor muydunuz? Onu bu geceye bırakmıştık. Vah <gülüyor> vah şimdi benim yüzümden kaldı demek. Sizinki kaç yaşında? Otuz beş. Ya sizinki? Yirmi iki. Daha çocuk desene. Şu Viktor dostumuzu merak ediyorum. Gelse de görsek. Viktor'a dostum demen sinirime dokunuyor. Neden? Dosta söz mü yani? Akraba bile sayılırız. <gülüyor> Herhalde saçı dökülmüş, gözlüklü, oturaklı bir adam. Viktor'dan bahsetmeyelim demiştim değil mi? Ben senin sevgili Sibilcın'la alay ediyor muyum? Sevgili Sibilcın'la derken sesinin tonundaki mana yeter. Affedersin, bir daha Sibil'in adını ağzıma bile alma. Teşekkür ederim. Ben de Viktor'unkini. İyi. Bu çiçeklerin adı ne? Bilmem. Zakkum galiba. Orkestra iyi ama hep aynı şeyleri çalıyorlar. Evet. Bütün bu olanlara çok üzüldüm amandı. Elimden gelseydi mani olmaya çalışırdım. Keşke buraya hiç gelmeseydik. Keşke biz de. Ama merak etme yarın ne pahasına olursa olsun buradan gideceğim. Teşekkür ederim. Çok mesut olmanızı dilerim. Ben de Elliot. Hemen de. Efendim. Ne düşünüyorsun? Ya sen? Galiba aynı şeyi. Şu Allah'ın cezası müzikte tam sırasını boldur... Eski günleri hatırladım. Karlı dağlar... Güneşte parlayan buzlar... Kayak yapanlar... Sen kayak yaparken ha bile poponun üstüne düşerdin... <gülüyor> Sen de utanmadan güler beni kızdırırdın... Aa, ama gülünmeyecek gibi değildik... Daha ayağa kalkamadan yeniden düşerdin... Sabahleyin balkondan güneşin doğuşunu seyrettiğimizi hatırlıyor musun? Evet... Beyaz karların üstünde mavi bulutlar hafif hafif pembeleşirdi... Sonra tekrar yatar uyurduk... Geceleri elimizde meşalelerle gezintiye çıkardık... Mesut oldu... Unutulmayacak kadar mesut. Ne delilik etmişiz. Sahi sen de böyle mi düşünüyorsun? Tabii. O halde neden kavga ettik? Birbirimizi çok sevdiğimizden olacak. Birbirimize tahakküm etmeye kalkmamız, kıskanmamız hep aşktan değil miydi? Böyle aşk yerin dibine batsın. Hem öyle deriz hem de acısını unutmadan başka başka insanlara tekrar aşık oluruz. Hem de aynı şiddetle değil mi? Hayır. Anlamadım. İkimiz de aşık değiliz zamanda. Bunu sen de gayet iyi... Şey... Müsaadenle. Elliot dur gitme. <gülüyor> Gidip böyle bulayım. Ben de Víctor'a. Evet. Ee, ne duruyorsun? Bilmem, canım istemiyor. Ayıp olmuyor? Oluyor. Ama rica ederim Elliot biraz yanımda dur. Kendimi iyi hissetmiyorum. Başka şeylerden bahsedelim, konuşalım biraz. Pekala. Şeyden sonra, yani boşanmamızdan sonra neler yaptın anlatsana? Dünya seyahatine çıktım. Çünkü çok şeydim. Evet, anlıyorum. Peki nasıldı? Dünya mı? Evet. Çok eğlenceli. Çin'e de gittin mi? Gittim. Nasıldı? Çok büyük. Ya Japonya? Çok küçük. Çubukla pilav yiyip mabede girerken ayakkabılarını çıkardın mı? Kırlangıç yuvası yedin mi? Hepsini yaptım. Hindistan'da ölülerin nasıl yakıldığını, ganja nasıl atıldığını gördün mü? Ya tac mahal? Harikulade güzel. Peki ya filler? Beyaz filler? Seni hala unutamadım Amanda. Senden başka kimseyi sevmedim. Filler çok sadık olurlarmış değil mi? Doğru yavrum. ...sana sadık kaldım. Olmaz Elliot. Yaptığın iş doğru bir şey değil... ...düşünsene. Havuz gelir. Senden başka bir şey düşünemiyorum hayır, artık. Hayır, hayır. Sevgilim, sevgilim ay ışığında ne kadar güzelsin. Cildin Sedef gibi. Her an biraz daha güzelleşiyoruz. Bu bildiğim, tanıdığım... ...tattığım bir Ama güzellik. Elliot. Beni hala seviyorsun değil mi? Evet, seviyorum. Seni özlediğim, seni istediğim kadar hayatta hiçbir şey istemedim. Sus Elliot, sus. Yalvarırım, sus. Bir tanem benim. Peki... Peki şimdi ne yapacağız? Bilmem. Bir çare düşünemiyor musun? Kaçalım. İkimiz? Tabii ikimiz. Sadece ikimiz. Hemen de burada vakit kaybetmeyelim. Yapacak bir tek şey var. Sen ve ben ikimiz bu gece onları bırakıp kaçalım. Olmaz hayatım olur mu hiç? Neden olmasın? Viktor'un yüreğine yine. Canım ikisi de burada kalmak istemiyorlar mıydı zaten? Tamam işte isteyen gider istemeyen kalır. Saçmalan mı Yol yakınken ayrılmak daha iyi değil mi? Çarp yüzlerine açıkça söyleyelim. Katıyan olmaz. Daha namusluca ha, olur. İmkan yok ben yapamam. Düşünsene ne diyeceğiz... Kusura bakmayın sizlerle bu akşam evlenmiştik ama şimdi vazgeçtik Yok olacak şey mi bu e, Ne yapacaksak çabuk karar verelim neredeyse gelecekler Vakit kaybetmeden kaçmaktan başka çare yok Olmaz Öyleyse sen burada güle güle otur ben gidiyorum Bir daha da görüşmemize imkan yok elveda Aptal aptal konuşma sana. Hadi öyleyse Trelit, Delilik ediyoruz Zaten öyleyiz Peki nereye gideceğiz Paris'e arabam garajda Peşimizden gelirler Nereye gittiğimizi nereden bilecekler benim Paris'te bir dairem var. Bir arkadaşıma kiralamıştım ama... ...o da şimdi Paris'te değil. Ev bomboş, anahtar da bende. Siz kadınlar ne işinizi bilirsiniz... ...Victor orayı bulabilir mi? Zannetme. Mükemmel. Öyle çok kötü bir şey yapıyoruz. Bu bize uğur getirmez, yuva bozanın yuvası olmaz derler. Aldırma, biz eski yuvamızı tamir ediyoruz. Eski yuvamızda hiç geçinememiştik. Hep kavga etmiştik ama. Bu defa hiç kavga etmeyeceğiz. İnanmam, ilk fırsatta başlarız. Bunu sonra konuşuruz. Yok, bu defa her şeyi önceden açıkça konuşmak istiyorum. Ama şimdi sırası değil. Sonra da iş işten geçmiş olur. Şimdi gelirlerse gene iş işten geçmiş olacak. Belki de hepimiz için hayırlı olur Tanrım sen şu kadına biraz akıl ver Sen pek mi akıllısın yani Akıllı olsan gece yarısı kaçmaya kapmaz Ama da. bunu senin için yapıyorum Yalnız benim için mi kendin için de İkimiz için Öyleyse niye kavga ediyoruz <gülüyor> Sevgilim hayatım benim bu kadar çabuk kızma ne olur Sen de beni kızdırma Hani söz vermiştin Sözü vermek tutmak kadar zor değil Ama göreceksin bu son olacak İncir çekirdeğini doldurmayacak sebeplerden kavga çıkarıyoruz Başında münakaşayı kessek birimiz susup cevap vermesek mesele kalmaz Bunu söyleyeceğine yapsana Sen yapsana Pek, pek. Bir kelime bulalım. Biri münakaşaya başlayınca öbürü o kelimeyi söylesin. 2 dakika konuşmayalım. Bir dakika yeter. Pekala. Ne diyelim? Neydi bu çiçeklerin adı? Zakkum. Tamam. Zakkum diyelim. Hem bize burasını hatırlatır. Zakkum. Pekala. Hadi gidelim şimdi. Ya asansörde karşılaşırsam? Yangın merdiveninden ineriz. Bavullarımız? Birer küçük el çantası alırız yeter hadi. Bari birer mektup bıraksam. Vakit kaybetmeyelim. Yolda bir yerden telgraf çekeriz. Hadi çabuk ol. Ay, yapamayacağım yapamayacağım korkuyorum. Bana bak benimle geliyor musun yoksa? Ya, ne olmuş yoksa? Zakkum zakkum zehir zakkum. Hadi Amanda çabuk gel hemen kaçalım. Peki Elliot geliyorum. Hadi. Hadi. Ve böylece sayın dinleyiciler Amanda ve Elliot... Yangın merdiveninden aşağı inip arabaya atladıkları gibi Paris'in yolunu tutarlar. Biraz sonra Victor Amanda'yı Sibyl'da elleti aramak için dairelerine çıkarlar ve terasta karşılaşırlar. Amanda! Amanda neredesin? Elliot. Elliot. Oh, i̇yi akşamlar. <gülüyor> i̇yi akşamlar. Affedersiniz kocamı arıyordum. Ben de karımı arıyordum. Öyle mi? Çok hoş. Evet, çok hoş. Burada mı oturuyorsunuz? Bugün geldik. Sahi mi? Biz de öyle. Çok hoş. Evet, çok hoş. Ya, müsaade ederseniz size bir içki ikram edeyim. Teşekkür ederim, zahmet etmeyin. Burada var. Oh, rica ederim, rica ederim. Buyurun. Teşekkür ederim. Burada bulunmayan eşlerimizin şerefine. Onların şerefine. Oh, ne güzel manzara değil mi? Şu yatın suya vuran ışıklarına bakın. Kimin yatı acaba? Bilmem. Kim bilir kimindir? <Gülüyor> Sayın dinleyiciler, isterseniz bir süre için Sibyl ve Victor'u otellerinde bırakıp Amanda ile Elliot'ı izleyelim. O gece yola çıkan Amanda ile Elliot Paris'e gidip Amanda'nın apartmanına yerleşirler. Şu anda aradan tam bir hafta geçmiş bulunuyor. Gece, saat 9. Yemeklerini yemişler. Amanda üstünde bir pijama ile Elliot da Röbdochamber masada karşılıklı oturmuşlar kahvelerini içiyorlar. İkisi de son derece mutlu. Biraz daha kahve var, içer misin? Memnuniyetle. Sen? Gece uykum kaçar sonra. Daha iyi. Anlamadım. Hatıram için. İçmem olmaz. Gece uykum kaçsın istiyorum. Yorgun değil misin? Değilim. Yok canım. Sen yorgun musun? Ben de değilim. Öyleyse kahve iç. Beş seneyi bir haftaya sığdırmak istiyorsun. Boşluk kalmaktan hoşlanmam. Da. Bu gece bir yere çıkmadığımız iyi oldu. Dün gece de. E, belki gece de. İyi değil çok iyi oldu. Evde daha güzel vakit geçiriyoruz. Bu işten memnun olan biri daha var. Kimmiş o? Hizmetçi. Geldiğimizden beri her gece izinli. Odet mi? mas gönderiyorum. Çok kötü bir huyu var. Kapıları vurmadan açar. Ya suratı? Ama çok becerikli kızdır. Bütün evin işini o yapar. Biraz daha az iş yapsa da daha az terlese. Sahi mi? Suratsızlığı hadi neyse ama ter kokusu bir felaket Sofrada hizmet ederken burnumun direği kırılıyor Öyleyse onun yerine size ben hizmet edeyim hmm. Benim gibi bir hizmetçiye ihtiyacınız var mı? Ben de senin gibi birini arıyordum kızım Gel bakayım şöyle yanıma Çalışmak için tam böyle bir ev arıyordum Benden memnun kalacaksınız monsieur. Ben de seni memnun ederim yavrucuğum ne iş yaparsın? Her işi. Ütü servis alışveriş. Masaj yapmasını da bilir misin kızım? Öğretirseniz onu da yaparım. Çalışırken terlememek için üstündekileri de çıkar bakayım. Hmm. Otur dizime. Geceleri korkarsan benim odamda yatarsın. Çok naziksiniz. ah Geceleri çok korkarım. Hiç yalnız yatamam. Ben seni korkutmam kızım. Seni çok beğendim. Ben de sizi beğendim. <gülüyor> Beş senedir neredeydin sen? Siz şimdi hatırlatma. Ay, vicdan bizden azabı duymamız lazım. Duyuyoruz ya, üzüntümüzden ne yaptığımızı bilmiyoruz. Böyle eve kapanıyoruz işte. Alay etme, çok kötü kalplisin. Biz vazifemizi yaptık sevgilim. Onlara bir ertelgraf çektik. Gönüllerini aldık, tamam. Evet, hiç olmazsa. Düşünüyorum da nasıl Viktor'la evlenmeye kalkmışım? Kalkmakla kalmadın ki, resmen evlendin. İyi ki yol yakınken döndüm, ondan hiç mesut olamazdım. Acaba karşılaştılar mı dersin? İnşallah tanışmışlardır. Neden? birbirlerini teselli edip daha az üzülürler. İster beraber olsunlar, ister yalnız. Bir sabah buraya damlayabilirler. Er geç evet. Çok eğlenceli olacak. Ay ben gülerim herhalde. Hazırlıklı olmanız lazım. Nasıl yani? Ne söyleyeceğimizi önceden tasarlayalım. Ne söyleyeceğiz? Bir deneyelim. Bak sen şöyle geç. Şimdi ikisi birden içeri girdiler farz et. İkisi birden mi gelecek? Ne öyle gelsinler de bir çırpıda ikisini birden savalım. İyi olur. <gülüyor> Sevgili Sibel. Sevgili Viktor. Sana karşı çok kabahatlıyım ama... Sana karşı çok kabahatlıyım ama... Yok aynı lafları söylemek olmaz. E, ne yapayım söyleyecek laf bulamıyorum. Çok doğru söyleyecek laf bulamıyoruz. Tamam Aa, öyle deriz biz de. Size söyleyecek laf bulamıyoruz. Biz birbirimizi seviyoruz deriz yalan mı? Yalan değil çok doğru. Ve bundan sonra arkadaş kalalım deriz. Doğru söyleyeni de... Kimseler sevmezmiş. Birbirimizi sevmekle çok mu günaha giriyoruz? Yok canım. Katolik dininde boşanma yoktur. Biz sekiz senedir evli sayılırız. Ama biz katolik değiliz ki. Olsun. Hiç olmazsa peygamberlerin huzurunda günahsızız. Tekrar evlenecek miyiz? Sen nasıl istersen. Ben ne istersen onu yaparım. Ben de. Ama tekrar evlenmek için önce ikimizin de boşanması lazım. Ya boşanmak istemezlerse ne yaparız? Beni koca olarak mı daha iyi buluyorsun... ...yoksa aşığın olarak mı? Pek mükayese edemeyeceğim. Ama bak bu bir hafta ne güzel geçti. Hiç kavga etmedik. Zakkumadı bile geçmedi. Ha, i̇nanılır şey değil. Beni seviyor musun? Çok seviyorum. Ve budalaca geçen sensiz beş seneye acıyorum. Belki pek de budalaca geçmedi. Bu beş sene içinde ikimiz de uslandık, akıllandık, olgunlaştık. Acaba mı dersin? Elbette. Ben seni hala çocuk buluyorum. Alay mı ediyorsun? Bazen içime bir korku giriyor. Gene sana itimat etmekle hata mı ediyorum acaba diyorum. Benim sana pek mi itimadım var sanki? Bir erkekle konuşurken halin tavrın değişir. Öyle olsun. Öyle olsun ne demek? Hiç hiçbir şey demek değil. Benim gözümün önünde bunu yaptıktan sonra yalnızken herifin kollarındasın demek. Hayır canımın içi. Sanki sen kadınlarla nasıl konuşursun demek. Hele genç dullarla divanların üstünde. Yatağımız olacak. Aman Verlen'i katletme şimdi. Verlen değil, Bodler canımın içi. Ukalalık etmesene. İkide bir mısralar söylemeyi marifet sanıyorsun, çok komik. Ya senin Bodler'in şiirini Verlen'e mal etmen çok komik değil mi? Yanlışını düzelttik diye sinirlenme. Sen de hep beni bozmaktan zevk alırsın. Nefret ediyorum bu huyundan. Yatağımız olacak. Hafif kokuyla dolu. Herhalde bu beş sene içinde bekarlığın tadını çıkarmışsındır. Genç dullarla düşüp kalkmışsındır herhalde. Kimmiş o genç dullar acaba? Kim olduğunu pek bilirsin. Mesela Claire. Ah. Claire Ah Claire ya ah Claire derken sesin titriyor Ne hoş kadında Evet hoş çok hoş sen öteden biri gözü vardı Herhalde boşandığını duyunca fırsatı kaçırmamıştır Yok canım Ondan aranızda bir şey geçmediğine yemin edebilir misin Neden soruyorsun Hiç merak Merak tehlikeli bir şeydir Niye tehlikeli olsun bu beş senede bana sadık kalıp papaz gibi yaşamadın ya Nihayet hepimiz insanlız Anlamadım Claire hoş güzel tatlı bir kadındı üstelik de aptaldı e, Bir metres için bundan iyisi can sağlığı Geçelim Demin nihayet hepimiz insanız demekle ne demek istedim. Ne demek istediğimi sanıyorsun? Yani? Yani ne? Sen istediğin gibi çapkınlık edecektin. Ben elim kolum bağlı oturacak mıydım? İkimiz de dulduk, ikimiz de serbesttik. Ama aramızda ufacık bir fark var. Ben erkeğim. Ne fark eder? Yani başkalarının mı oldum? Hayal kırıklığına uğrayacaksın. Zannettiğin kadar değil sevgilim. Anlat. Ben seninkilerin hesabını soruyor muyum? İstersen sor anlatmaya hazırım. Duymak istemiyorum. Claire'den başlayalım. Üç ay devam etti. Yanılmamışım. Sonra seyahate çıkınca her limanda bir sevgilim oldu. Tebrik ederim. Güney Afrika'da bir zenci kadına delice aşık oldum. Burnunda halkası var mıydı? Lafımı kesme. Yeter Eliyat, yeter tehlikeli, manasız bir oyuna girdik. Haklısın sevgilim. Bunlardan bahsetmenin hiç sırası değil. Delilik ediyoruz. Birbirimizi üzecek bahaneler arıyoruz. Hani birimiz başlayınca öbürü zakkum deyip münakaşeyi kesecekti? Bir daha sefer öyle yaparız. Seni çok seviyorum. <gülüyor> ben de seni çok seviyorum. Bundan sonra yalnız kendimizi düşünelim. Yalnız güzel şeyler konuşalım. Birbirimizi incitmeyelim. Aramızdaki sihiri bozmayalım. Aşkı yaratan o sihirli büyüyü, o esrarengiz havayı dağıtmayalım. O zaman bizi hiçbir şey ayıramaz. Şimdi iyi misin? <gülüyor> Çok iyiyim. Dur pek ama bir plak koyayım. Bu dansı bana lütfeder misiniz, madame la marquise? Memnuniyetle mesyaladık. Kraliçemiz sitem ediyorlardı. Uzun zamandır ortalıkta görünmüyorsunuz. Çok haklısınız. Çocuğumu dünyaya getirdim de biraz meşguldüm. Tevekkeli değil, kuş gibi hafiflemişsiniz. Acaba sorabilir miyim bu şeref hangi babaya ait? Oh, maalesef kocam merki cenaplarım. Vah vah, yazık olmuş. Evvela size yazık olmuş, çünkü büyük bir fedakarlıkta bulunmuşsunuz. <gülüyor> Bize yazık olmuş, çünkü o şerefi kaçırmışız. <gülüyor> Ve nihayet çocuğa yazık olmuş, çünkü babasına benzeme <gülüyor> ihtimali var. Benim aklımdan geçenleri siz yüksek sesle söylemekle biraz kabalık ediyorsunuz dük cenapları. Gelecek defa daha dikkatli olurum. Bunları söylemeye hiç lüzum kalmaz sevgili marquis. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne düşünüyorsun sevgilim? Hiç. Hadi hadi ben senin yüzünden anlarım. Zavallı Sibyl. Durup dururken Sibyl nereden aklına geldi şimdi? Seni çok seviyordu herhalde. Cık, zannetmem. Ne biliyorsun? Pek o kadar vakit olmadı. Kim bilir şimdi ne kadar bedbahtır. E, unutalım artık bunları. Unutmak kolay mı? Kendimizi kandırıyoruz. Kendimizi kandırmıyoruz şeker. Meseleyi büyütme. Kader bizi birleştirdi. Ya daha geç karşılaşsaydık? Mesela altı ay bir yıl sonra daha mı iyi olurdu? Yani eninde sonunda bu iş başımıza gelecek miydi? Elbette. E, ya hiç karşılaşmasaydık sen Sible'la Mesud olabilir miydin acaba? Herhalde. Evet. Makul ol sevgilim. Birbirimizi görmeseydik belki sen de Victor'la mesul olabilirdin. Aynı şey diyeyim. Zavallı Victor. Bak gördüm. Ama o beni hakikaten çok seviyordu. Anladık anladık. Biliyoruz. Onu tanıdığım zaman o kadar yalnız o kadar bedbindim ki kendimi artık fazla yaşlı bulmaya başlamıştım. Kadınların tam avlanacak yaşıdır. O bana tekrar yaşama arzusu verdi, ümit verdi, maneviyatımı düzeltti. Nasıl yani? Kendisine az bir cazibesi vardır. Ya. Kibardır, zariftir, müşfiktir, kadına muamele etmesini bilir. İnsan onun yanında kendini emniyette hisseder, hayattan korkmaz. Hmm, güzel numara. Başlangıçta her erkek öyle görünür. Neden bu kadar alaycısın? Ben münasebet. Bekçi köpeklerine bayılırım ben. Herhalde Victor'ın omuzları geniş, kolları kuvvetliydi. Kim bilir sabahları yatakta nasıl gerine gerine uyanırdı. Victor'u yatakta hiç görmedim. Bak buna çok şaştım. Görmedim dedim. Ya başkalarını? Ne? Ya başkalarını dedim. Yemin ederim ki... Sus. Biraz önce anlattıkların yeter. Ne demek istiyorsun? Şunu demek istiyorum ki her dakika Victor'un Metin'i dinlemekten bıktım. Eğer o kadar beğeniyorsan yanında kalsaydım. Bana bak Elio sana son defa söylüyorum. Yeter artık sus. Ama fazla ileri gidiyorsun. Yeter yeter zakkum ama, zakkum bu zakkum. Defa... İki dakika sükut zakkum. Zakkum. Zakkum. Hatırladınız değil mi sayın dinleyiciler? İkisinden biri zakkum deyince susacaklar. iki dakika hiç konuşmayacaklar. Ve böylece işi tatlıya bağlayıp münakaşayı kesmiş olacaklardı. Şu anda da öyle yaptılar. İkisi de sustular. Aman da bir sigara yaktı, Elliota verdi. Bir sigara da kendisi için yaktı. El gözü saatte. Konuşmak için vaktin dolmasını bekliyorlar. <gülüyor> Ay dayanamayacağım artık. iki dakika olmadı mı daha? Daha beş saniye var. Tamam iki dakika doldu. Bana iki asır gibi geldi Sorma bana da öyle <gülüyor> Kabahat bendeydi affedersin şekerim Hayır bendeydi çok çabuk sinirleniyorum sen beni affet Victor herhalde iyi bir adamdı Onu müdafaa etmekte haklısın Çok iyi kalplisin Elliot İnanmayacaksın ama seni eskisinden daha çok seviyorum galiba Rahat mısın sen? İyice yaslan Sen rahat mısın? Dur şöyle biraz Şimdi rahatım Anahtarlarımın üstüne oturmuşum ne kadar sürecek Allah'ım ne kadar sürecek Ne ne kadar sürecek Bu günler o kadar güzel ki hep böyle devam edemez Senin itikadın yok Haklısın hiç yoktur Peki hiç inandığın bir şey yok Var ezeli adaletsizlik Ya ölünce ne oluyoruz Ebedi bir uykuya dalıyoruz <gülüyor> Hep genç kalmak ister miydin Hiç ihtiyarlamamak Tabi ama hormon iğnelere gençlik aşıları estetik ameliyatlarla falan değil Senin ihtiyarlığın kim bilir ne kadar güzel olacak Aa, Yapma öyle Gıdıklanıyorum Başını çevir biraz Oldu mu? Oldu. Şekerim. Ne delilik etmişiz Allah'ım ne delilik birbirimizden ayrılmakla. Delilik değil aptallık, düpedüz aptallık. Daha boşanma kararını almadan aklım başıma gelmişti ama cesaret edememiştim. Ben de pişman olmuştum ama geri dönmeyi gururuma yedirememiştim. Ne budalık. <gülüyor> Çocukluk. Boşandıktan sonra alıp başımı seyahate çıktım. Oyalanırım unuturum sandım ama ne gezer. Nasıl sıkıldım bilemezsin. Bütün o güzel o değişik şeyleri, ay ışığında mabetleri, zenci danslarını, balta girmemiş ormanları, vahşi av hayvanlarını tek başına görmenin ne kıymeti var? Seni unutayım derken aklımdan çıkmadın. Aman da bunu görse beğenirdi. Aman da buraya gelse ne sevinir. Aman da bunu aman da şunu. Yine gidelim Elliot. Ben de aynı şeyi söyleyecektim şimdi. Bu defa beraber gidelim. Ne zaman? Gelecek hafta. Ya, o gelecek hafta çok geç. Hemen yarın gidelim. Gidelim. Gidelim bir daha da dönmeyelim. Sevgilim bir tanem canım benim. Ah, dur Elliot. Elliot yapma. Neden yapmayayım? A, usludur olmaz. Usluduramam ki. Olmaz Elliot. Yemek üstüne olmaz. <gülüyor> Pekala biz. Özür dilerim. Yemeğini rahatça hazmedebilirsin. E, ne oldu şimdi? Bazen öyle garip hallerin var ki. Benim mi? İnsanın hevesini kaçırıyorsun. İnsanın midesi bulanırken arzu duyması kolay değil. Miden bulanıyorsa söyleseydin. E geçti şimdi. Benimki de. Teşekkür ederim. Bir sigara içeyim bari. Bir tane de bana versene. Ah. Kibrit de ver. Patlama veriyorum. Çok naziksin. Al kibriti. Teşekkür ederim. Zahmet oldu. Bazen öyle asabını bozuyorsun ki Ne yaptım şimdi Her şeyin bir usulü vardır canım Her şeyin de bir sırası vardır canım Yemek üstüne olmaz Tabii olmaz Böyle hareketler erkeğin soğutur Bilmiyorsan öğren Her an her arzunuza boyun eğmiyoruz diye bana kafa tutma Söylemeden söylemeye de fark vardır ama Erkeklik gururun incindiği için mesele çıkarıyorsun Erkeklik gururum mu Tabii reddedilmeyi kendine yediremiyorsun Fakat ben de her dakika her istediğini yapamam ya Yemekten sonra insana rahavet basar Ne basarmış ne basarmış Rahavet Rahavet Söylemesini beceremediğin kelimeleri kullanma lütfen. Her şeyin doğrusunu da sen bilirsin değil mi? Ukala. Bana bak Amanda zakkum, bana zakkum, bak. Zakkum zakkum yüz defa bin defa zakkum. Ha, sıkışınca zakkumu bastırıyorsun <gülüyor> hemen. Şekerim, mi? Zakkum zakkum zakkum. Bir an yüz yüze bakıştılar. Sonra Amanda gülerek kendini divana attı. Elliot bir iki saniye hareketsiz kaldıktan sonra gülümseyerek pikaba gitti ve bir plak koydu. Döndü Amanda ile göz göze geldiler gülümsediler. <gülüyor> ...romantik. Öyle, biz de romantikiz zaten. Elif, Elif seni çok seviyorum. Sen dünyanın en tatlı şeytanısın. Sen de beni seviyor musun? Senin gibi bir cadı sevilmez de ne yapılır? Utanmadın değil mi? Şekerim, canım, bir tanem. Edepsizliğine, hırçınlığına, huysuzluğuna rağmen... ...seni sevdiğimi biliyorsun değil mi? Biliyorum Elif. Tamam haklısın, ben de çekilmez bir Hı. herif. Seni böyle seviyorum, Hı. bütün kusurlarınla beraber... ...onlarsız yapamam. <gülüyor> Sevdim. Sen bir melek olsan bu kadar sevmezdim belki. Bir tanem beni. Allah kahretsin. Elif telefon. Duyuyorum, duyuyorum. Onlar mıdır dersin? Olabilir. Onlar bizim burada olduğumuzu bilmiyorlar ki. Kocam buraya geleceğini tahmin etmiştir. Bu saatte başkası olamaz. Aa ne yapacağız şimdi? Sevgilim ne olursa olsun başımıza ne gelirse gelsin birbirimizi seviyoruz değil mi? Ölünceye kadar. Öyleyse korkma. Bakıyorum telefona. Başımıza er geç bunun geleceği belliydi. Alo? Alo. Efendim? Kim arıyorsunuz? Anlamadım. Flamingo Kulübü mü? Ha! E evet efendim, evet. E burası Flamingo Kulübü. Nasıl? 8 kişilik bir masa mı? İsminiz nedir efendim? Monsieur Oscar. Tabii Monsieur Oscar, tabii. Masanızı derhal ayirtıyorum. <gülüyor> emredersiniz efendim, emredersiniz. Rica ederim efendim. Hürmetlere ederim efendim. Güle güle Ne yaptın Elliot Flamingoda <gülüyor> bu kadar kolay masa ayırtılır mı Ya kapıdan dönerlerse Ama buna da eşek şakası derler ee, Ne yapalım o zaman onlar da başka yere giderler Bizi bu saatte rahatsız etmeselerdi Bir an ödüm koptun sandım Ya bizimkiler olsaydı ne yapardık Ya Bir an önce buradan gitmeye bakalım of, Hep böyle korku içinde yaşamak Sanki bir cinayet işlemiş gibi Kaçmak saklanmak ne güç Hayatta hiçbir şey elde etmek kolay değildir sevgilim Sen beni sevmekle devam edersen Bana her şey vız gelir biz mesut olalım gerisi kolay. Ne olamazsa? Göreceksin olacağız. Mesut olmak için hayata gülmek lazım. Hiçbir şeye surat etmemek lazım. Seni hiç kırmayacağım ve üzmeyeceğim. Hiçbir şeyine karışmayacağım. Ne istersen yap. Nasıl istersen öyle giyin. İstersen çık meydan açılıl çıplak dans et. İnsan dünyaya bir defa gelir. Ben de seni hiç sıkmayacağım. Yalnız ihanet kabul etmem. Bir başka kadına yan gözle baktığını görsem gözünü oyarım. İnanırım yaparsın. Benedikte <gülüyor> yüzümü nasıl tırmalamıştın? Hmm, sen de bir kere yatağına yılan koydum diye beni dövmüştün. De senin de ne soğuk şakaların vardır hani. Yılandan nefret ettiğimi bilirsin. Hem sonra dövmedim azıcık okşadım. Gürültümüze garsonlar koşmuştu. Kapıyı açıp da bizi saç saça baş başa yerde yuvarlanırken görünce ne şaşırmışlardı. Hele otel müdürünün halini hiç unutamam. <gülüyor> Ama asıl kızmamın sebebi başkaydı. Sana çatmak için bahane arıyordum. Neydi? Peter'la kırıştırmandı. Peter'la Ben mi? Hadi hadi numara yapma. Verdiği hediyeyi pek hala kabul etmiştim. Aman sen de ufacık pırlanta bir iğne. Doğru çok adi bir iğneydi. Ay yok bak adi değil işte. Sade ama güzeldi. Hala takıyorum. Peter'a karşı zaafın devam ediyor demek. mı? Hediyesini neden saklıyorsun öyleyse? Canım pırlanta bir iğneyi sokağa atacak değilim ya. Hem sebep yok. Kıskandığın için kendi kendine kuruyorsun. Hayır Amanda. Peter sana buz gibi aşıktı pekala biliyorsun. E ne olmuş yani sen de bana aşıktın. Sonunda ne oldu? İnsan her istediğine sahip olamaz ki. Demek sen onu istiyordun. Lafı ters anlama ondan bahsediyoruz. Ama seni öpmesine müsaade ettin. Kim ben? Saklama şimdi. Seni öptüğünü kendin söylemiştin o zaman. Canım hediyesi yüzünden adama o kadar surat ettin ki ben de gönlünü alıvereyim dedim. Peki ya ben ne oluyordum? Sen de o kadar meraklı olup her şeye burnunu sokmasan bilmeyecektim bile. Ya. Aman kapatalım bu geçmiş hikayeyi sinirime dokunuyor. Senin sinirine dokunuyor ama benim namusuma dokunuyor. İçki ister misin? İstemem, mersi. Sıhhatine. Üçüncü şişeyi içiyorsun, haberin olsun. Saadetine, muvaffakiyetine. Hiçbir şeyi tadında bırakmayı da bilemezsin. Ne kızıyorsun? Hayatımda ilk defa içmiyorum ya. Ben de onu söylüyorum. İçmeyi alışkanlık haline getirdin. Sana kahyalık çok yakışıyor ama işte bir kadeh daha içiyorum. Aman ne istersen onu yap. Aman da yavrucuğum. Ne var? Hiç, hiç. Ne o? Makyaj mı yapıyorsun? Evet. Sokağa mı çıkacaksın sevgilim? Hayır. Öyleyse kimin için süsleniyorsun? Kendim için. Kimi baştan çıkarmaya hazırlanıyorsun acaba? Herhalde seni değil. Tıs, tıs, şimdi ısırırım seni. Senin gibi yılanlar ısırmaz ancak sokar. Yanılıyorsun sevgilim. Dişlerinin dibinde zehir kesesi vardır. Isırır ve zehiri akıtır. Hayır sokar. Isırır. İster soksun ister ısırsın. Yılan yılandır işte. Boşandıktan sonra hiç gördün mü? Yılan mı? Hayır Peter'ı. Birkaç defa gördüm. Rahat rahat öpüşmüşsünüzdür herhalde. Seni ilgilendirmez. Peter o söylediğin manevi ihtiyaçlarını tatmin etti mi? Ha, sen sarhoşsun. Kim sarhoş? Haline baksana. Halimde ne var? Sana bütün gece ispat ettim bütün ki... Bütün gece ispat ettiğin şeyler için teşekkür İçki ederim. ki bana dokunmaz. Hem zaten ne içtim ki? Üç bardak şarap. Üç bardak şarapı üç yaşındaki bir çocuk bile içer. Ve ölür. Yok canım. <gülüyor> Çok tuhaf. Peki söyle bakalım. Dört yaşında... Hayır, beş. Ee, yok, altı yaşındakine ne olur? Onu bilmem ama 36 yaşındaki yaşındakine ne olduğunu görüyorum. 36 yaşında çocuk olmaz ki. Belli olmaz. İçki senin zekanı parlattı. Biraz daha iç, iyi geliyor. Çok doğru. Biraz daha iç. Şerefine güzelim. Zavallı. Ne dedim? Anlamadım. Zavallı dedim. Ha, anlamış. Bırak Amanda, şimdi plak çalma. Neden? Neden? Çünkü geç oldu. Yukarıdakiler rahatsız olur. Yukarıda kimse yok. Orası fotoğraf stüdyosu. Öyleyse aşağıdakiler rahatsız olur. Aşağıdakiler Mısır'a gitti. Ver şunu bana. Ağustos ayında Mısır'a gidilmez. Sıcaktır. Ver şu plağı, çalmak istiyorum. Boşuna uğraşma. Olmaz. E ben de başka bir plak koyarım. Terbiyesiz olduğun kadar aptalsın da. Hep senin dediğin mi olacak? <Gülüyor> Of, çok rica ediyorum aman da sustur şu zırıltıyı. Başım ağrıyor. Geçmiş olsun. Sustur şunu diyorum. Hayır susturmayacağım işte. Öyleyse ben sustururum. Eliyet yapma. Şimdi ver şunu bunu. Ver şunu diyorum. Bak planı çizdin işte. Marifet yaptın değil mi? Oh iyi oldu. Münasibetsiz. Ne olmuş plak? Aman da şekerim zakkum zakkum. Zakkum ha zakkum senin gibi olur. Al. Ah. e Şimdi tokada hak ettin ama. <gülüyor> Aman da aman da affet beni isteyerek yapmadım Yemin ederim ki elimden kaçtı Çekil. Affet beni sevgilim Çekil. istemeyerek oldu diyorum Yine elini sürme bana senden ileniyorum Aman da yavrucuğum Al sana pis herif oh. Çekil karşımdan Çekil senden konuşmuyorum işte Peki nasıl istersen <gülüyor> O kadar komiksin gülme ki diyorum. Gülme diyorum gülme, gülme. gülme Yasak mı Evet yasak eşek hayvan Domuz. Canavar. Ne olacak? Gülsüz e Eşek kafalı ayır. Evet. Senden nefret ediyorum. Anladın mı? Nefret ediyorum. Beni iğrendirdin. Tiksindirdin. Sen sahtekar hmm. göstermeli. Kendini beğenmiş herifin birisin. Bak ama. Namussuz. Alçak kasap surat. Ya ne olacak? mahalle karısı. Senin de ne mal olduğun meydanda. Sokak süpürntüsü. Sen sen sen. Pekala. Hmm. Her şey bitti artık. Her şey. Elveda. Dur. Nereye gidiyorsun? Bu şekilde çekip gidemezsin. Görürüz. Hayır gidemezsin. Bırakıyorum beni Gel bakayım şuraya sen Gel diyorum ediyorum, Nefret ediyorum anladın mı Amanda. Bir daha seninle evlenmek mi Allah'ım göstermesin şey Ya ben olmaz. Ben seninle evlenir miyim sanıyorsun Sen adamı deli edersin cadı karı Geberticiyim seni bir gün ah, Geberticiyim Gördünüz mü sevgili dinleyiciler Amanda ile Elliot nasıl bir hiç yüzünden kavgaya başladılar Eyvah Amanda koca bir sürahiyi yakaladığı gibi Elliot'ın kafasına fırlattı Elliot başını yiyip kendini sürahiden kurtardı ama... ...Amanda da fırsattan istifade ederek yatak odasına kaçtı. Ve kapıyı verdi. Elliot harp meydanına dönen salonun ortasında kala kaldı. Bir an düşündü. Amanda'nın kaçtığı odaya doğru yürüdü. Fakat o ne? Sokak kapısı birden açıldı ve Sibyl ve Victor içeri giriverdiler... Eliot bir an onlara şaşkın şaşkın baktı... ...ve sonra ani bir kararla... ...yan taraftaki odalardan birine daldı... ...kapıyı içeriden kilitliği verdi. Eliot, evet, Eliot. Evet. Amanda da bu odada galiba. Amanda! Amanda! Cevap vermiyorlar bize. Ne yapacağız şimdi? Ne mi yapacağız? Burada oturup bekleyeceğiz. Nasıl olsa bir müddet sonra dışarı çıkacaklar. O zaman biz de bütün bunların hesabını... ...teker teker soracağız... Amanda ile Elliot'ın kapandıkları odalardan çıkmayacaklarını anlayınca geceyi salonda geçirmeye karar verdiler. Sabah olunca Sibyl kocasına, Victor da karısına bu kaçışın hesabını soracaklardı. Şu anda saat sabahın sekizi. Victor, Amanda'nın Sibyl da Elliot'ın kapısının önüne çektikleri birer koltukta elbiseleriyle uyumaktalar. Ortalık darmadağınık. Bakın sokak kapısı açıldı ve hizmetçi odet içeri girdi. Elindeki filede paketler, ekmek, salata vesaire var. Fileyi bıraktı. Mutfağa doğru yürürken birden durakladı. Uyuyan yabancıları gördü. Ah, dieu! Madame, madame. Ne var, ne oluyor? Bonjour madame. Ne bonjour? Qu'est-ce que vous faites ici madame? Ne? Hay Allah, Dur biraz dur. Atende un instant. Aha, kim o? Aha, burası neresi? Neredeyim ben? Sen kimsin? Bonjour monsieur. Saat kaç? Pardon? Saat kaç diyoruz? Saat kaç? Mais madame, je ne vous connais pas. Ni le monsieur non plus. L'heure, l'heure. Saat, e, s'il vous plaît, mademoiselle. Il est neuf heures moins dix monsieur. Ne dedi? E, galiba saat on dedi. Ha, şey... E, voulez vous réveiller, kaldirer monsieur et madame Compris Non, monsieur. N'est-ce Je ne peux pas, madame. Pourquoi ne vous n'est pas C'est absolument défendu de les déranger jusqu'à ce qu'ils sonnent, monsieur. Ah, öyle mi Mais qui êtes-vous Ah, peki, peki. Hadi, sen ici, n'est-ce Ah, ça alors Alors, quand on pense, c'est un fou. Ne yapacağız. Kendimiz Joss Hayır, nous n'est Yüz yüze gelmek istemiyorum Ciddi söylüyorum yapamayacağım Ben de oh, Hava çok güzel Evet hava çok güzel yok. gene başlamayın ama Ne yapayım elimde değil ki Kendinize hakim olmaya çalışın Olamıyorum Başka şey yapın Bağırıp çağırın ama ağlamayın rica ederim Keşke burada kalmasaydık Neye yarayacak sanki Onlarla konuşmadan bir yere gidemeyiz Meseleyi açıkça öğrenmek istiyorum Of Allah'ım Of Allah'ım Ölsem daha iyi. Ölmek de bir çaredir muhakkak ama şimdi sırası değil. Bir de sizinle uğraşmayalım. Peki ne yapacağız şimdi? Ne konuşmuştuk? Onları gözümüzle görüp bir karar verinceye kadar beraber olacaktık. Yorgunluktan, uykusuzluktan bittim. Halim kalmadı. Benim de öyle. Dün gece yetişmeseydik birbirlerini öldüreceklerdi herhalde. İkisi de sarhoştu galiba. Karınızı gördünüz mü? Eliyatı nasıl tokatladı? Ben dünyada yapamam. Herhalde kendini müdafa ediyordu. Kocanız da ona vurmuş olacak. Ne de olsa kendini bilen bir kadının yapacağı şey değil. Çok ayıp. Zavallı Elliot zavallıcık. Ya zavallı, zavallı Eliyatı elinizden kaçırdınız ama. Siz de kaçırdınız? Durun, durun. Kapı açılıyor. Emandanın kapısı. Ah, siz burada mısınız? Amanda. Şu koltuğu biraz kenara çeker misiniz ne olur Abi. dışarı çıkamıyorum <gülüyor> Kim kavuş bunu böyle kapının önüne <gülüyor> ah, Teşekkür ederim Allah'a ısmarladık oh, de nereye Gidiyorum. Gidemezsin Neden? Seninle konuşacaklarım var Neye yarayacak Ne yararsa yarasın Pekala sen bilirsin Bana kalırsa bu sıkıntılı bahsi hiç açmamak daha iyi ama de beni dinle Bir dakika Kim bu küçük hanım Aa, siz galiba kocamın karısısınız Aman yani Sibel'siniz değil mi? Yolculuğunuz nasıl geçti? Size cevap vermek zorunda değilim Evet kendi bileceğiniz şey tabii. Ben kocamı görüp konuşmaya geldim Aman ne iyi etmişsiniz açın şu kapıyı da bakın Yatağına oturmuş şarap içiyordur herhalde Hadi açın açın kapıyı Karşılaşmanızı görmek isterdim doğrusu Bu vaziyetin ne kadar biçimsiz olduğunu düşünebiliyor musun de? Ben de onun için gitmek istiyorum ya zaten Bana hesap vermeden bir yere gidemezsin Kahvaltıdan sonra konuşuruz. Odet geldi mi? Odet dediğin hizmetçi kızsa mutfakta. Peki. Kahvaltıda ne içersiniz? Çay, kahve? Ha, i̇lle de bir şey içmemiz lazımsa ben bir sütlü kahve içerim. Nasıl emrederseniz siz? Ben bir şey istemiyorum. Siz de nasıl emrederseniz. Terbiyesiz. Neden? Bilakis çok terbiyeli. Ev sahipliği yapıyor. Bize kahvaltı hazırlıyor. Bana onun kahvaltısı lazım değil. Karnınız aç mı? Aç. Öyleyse... Ona kahvaltıya karşılık kocamı bırakacağımı sanıyorsa... ...biraz aldanıyor. O da dışarı çıkıyor galiba. Elliot. Aman Allah'ım. Elliot. Elliot. Aç kapıyı Elliot. Elliot kapıyı aç. Beni rahat bırakın. Küstah herif. Elliot bak ne diyeceğim Elliot kapıyı aç. Hayır. Elliot, anneciğim, Aa, anneciğim. Yo, annenizi bırakın rica ederim. Aramızda bir o eksik zaten. Sütlü kahveyle çörek şimdi gelecek. Orta ortalık çok dağınık. Kusura bakmayın. E, tabii bu saatte geleceğinizi bilmiyordum. Rica ederim susun. Ağlamanın sırası değil. Elliot. Günaydın. O da asmanladık. Nereye gidiyorsun? Japonya'ya. Gidemezsin. Neden? Yasak mı? Bekle biraz. Bekleyince ne olacak? Zannedersem karınıza durumu izah etmeniz lazım. Oo günaydın efendim. <gülüyor> Sizinle tanışmıyoruz ama kim olduğunuzu tahmin ettim. İsminizi çok işittik. Efendim? Hoş geldiniz. Buyurun rica ederim rahatınıza bakın. Elliot çok rica ederim gitme kalman lazım. Pekala madem ki istiyorsun. <gülüyor> Evin dağınıklığı için özür dilerim. Bu saatte beklemiyorduk ya değil mi ya? Acaba odet geldi mi? Geldi, mutfakta. Çok güzel. Gidip kahvaltıyı hazırlamasını söyleyeyim. Kendi kendine akıl edemez çünkü. Ee, karınız, <gülüyor> şey karım <gülüyor> ama e Eman da biraz önce söyledi. Sahi mi? Aman neyi? iyi etmiş. E, ortalıkta pek de almış canım. Buraya kadar geldiğimize. Yok canım, göre... zahmet etmeyin. Odet sonra toplar. Hayır, biz yani. Zahmet etmeyin canım. Biz buraya kadar sizinle hesaplaşmaya geldik diyorum. Apartmanınızı toplamaya değil. Söyleyin. Ne yapacağız? ...kahvaltı edeceğiz, öyle değil mi? Şakanın sırası değil. <gülüyor> Kusuruma bakmayın, adetimdir. Çok münasebesiz adetleriniz var. E, siz de hiç halden anlamıyorsunuz ama. Aramızdaki gergin sıkıntılı havayı gidermek... ...rahata kavuşabilmek için espri yapıyorum. E, samimiyetimizi takviye ediyorum yani. Ehret, ne biçim konuşuyorsun? <gülüyor> özür dilerim Sibu. Bütün bu hadiselerden dolayı sana karşı çok mahcubum. Özür dilemek kolay. Hayır efendim, kolay değil. Aksine çok güçtür. Hayatımda yaptığım hiçbir şeyden pişman olmadım... ...ve özür dilemedim. Bu ilk... Seni hiçbir zaman affetmeyeceğim Elliot. Yerden göğe kadar haklısın Sebul. Suçluyum. Aa, kahvaltı daha gelmedi mi? Bizim hizmetinin de çok ağır. Ondan hiçbir şey beklemeyeceksin. Her işini kendin yapacaksın en iyisi. Kusura bakmayın. Ah şu manzaranın güzelliğine bakın Paris'e bayılırım at kestaneleri sararmaya başlamış sakrakör bugün çok güzel görünüyor her zaman böyle olmaz bazen görülmez bile bilhassa ağustos ayında çok şise olur ben üst katta oturmaya bayılırım hem daha havardağır oluyor hem de Paris'e ilk geldiğim gün bir otele inmiştim ah, ben de o otele bayılırım işte Neydi o bahçedeki havuz bütün gün bütün gece şırıl şırıl... Bunlardan bize ne Emanda? Şırıl şırıl şırıl şırıl... Şırıl şırıl'ı bırakın şimdi konuşacak ya. çok daha önemli meseleler var. Önemli meseleleri kahvaltıdan sonraya bıraktık aç karnına ciddi şeyler konuşamam. Fevkalade sizi tebrik ederim Soğuk soğukkanlılığınıza manevra kabiliyetinize hayranım. Bana hitap etmeyin lütfen sizden konuşmuyorum ölünceye kadar da konuşacak değilim. Kalbimi kırıyorsunuz ama peki emriniz baş üstüne. Kadına el kaldırmak bir erkeğe yakışmaz. Aklı başında erkeklerden bahsediyorum tabii. Ama dayak yemek kadınlara pek yakışır. Hele bir kısmını oturup kalkıp pataklamak lazım. Haydu terif. Dayak düşmanı. Kadın kasabı ne olacak? Cadı sen Yo, de. Yo rica ederim karıma benim önümde hakaret etmenize müsaade edemem. Yok canım siz de kim oluyorsunuz? Hem ben sizin karınıza değil kendi sevgilime hakaret ediyorum. Siz karışamazsınız. Ne bana bakın. Ay dur, durun yapmayın. Yok. Bu evin havasından mı suyundan mı nedir herkes kavga ediyor. Eman da şunları ayıralım lütfen dövüşmesinler. Bana ne canım canları isterse onlara. Ayrı hocak ben mi kaldım ama Amanda. bırakın ne halleri varsa görsünler hadi sibel gelin benim odama gidelim elinizi yüzünüzü yıkayın açılırsınız ama bilmem ki şey e, hadi ben... hadi gelin canım gelin hadi bakalım meydan sizin erkek erkeğe ne haliniz varsa görün biz gidiyoruz hadi bakalım İkimiz kaldık. Ne olmuş ikimiz kaldıksa? Cevap verin bakalım. Neye? Biraz önce ya söylediklerinizi geri alacak mısınız, almayacak mısınız? Her şeyi geri almaya hazırım. Yeter ki tükürükleriniz suratıma yağmasın. Siz çok alçak bir adamsınız. Siz de çok bönsünüz. Bizi bilhassa yalnız bıraktıklarının farkında değil misiniz? Ne demek yani? Dişiler erkeklerini birbirlerine düşürmekten zevk alırlar. Erkeklerin kendileri için dövüşmesinden hoşlanırlar. Aptallık etmeyin. Siz pek mi akıllısınız? Pek değilim ama hiç olmazsa sizden akıllıyım. Yok canım. Oturun şuraya. Bana emir veremezsiniz. Oturmayacağım. Öyleyse ayakta durun. Ben Hı. oturacağım. Kusura bakmayın, bitkinim. Siz benimle erkekçesine konuşmaya hazır mısınız, değil misiniz? Bir dakika sabredemez misiniz? Deminden beri adet neyse onu yapmaya kalkıyorsunuz. Bu durumda iki erkeğin dövüşmesi belki doğru ama çok eski bir usul. Gelin enayilik etmeyelim. Enayi değil, şerefli bir erkeğim ben. Ha, tabii canım. Ee, ama size şunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi siz bana vuracaksınız diyelim. Ben ha. de size vuracağım. Ha? Yani belki, belki de daha sert vuracağım. Eh, pek çelimsiz bir erkekte de değilim. Sonra, sonra siz bunu kendinize yediremeyerek bir tane daha yerleştireceksiniz. E ben altında kalacak mıyım? Hı? Bir yumrukta ben patlatacağım. İkimizden biri pes deyinceye kadar veya yere serilinceye kadar bu böyle devam edip gidecek Peki bu neye yarayacak? Sadece içeridekilerin ekmeğine yağ sürülecek. Hepsi bu. Ama siz illa de kadınları memnun etmek için bu enayiliği yapmaya hazırsanız söyleyin ceketimi çıkarayım. <gülüyor> siz bir korkaksınız. Suratınızı dağıtmadan içim rahat etmeyecek. Kendi suratınızın dağılacağını da hesaba katın. Ben bir yumrukta senin hesabını görürüm. Ha, görelim bakalım. Hadi hadi kalkın. Kalkın da çıkarın ceketinizi. İşte, işte ben çıkardım bile. Eh dostum ha. bunu siz istediniz. Günah benden gitti. İşte ben de ceketimi çıkardım. Buyurun başlayalım. Gördüğünüzce sayın dinleyiciler işler nasıl sarpa sardı? Amanda ile Sibyl içerideki odada çene çalarlarken... ...burada Victor ile Elliot, ...neredeyse birbirlerine girecekler. Siz bir korkaksınız Elliot. Suratınızı dağıtmadan içim rahat etmeyecek. Kendi suratınızın dağılacağını da hesaba katın lütfen. Ben bir yumrukta senin hesabını görürüm. Görelim bakalım. Hadi kalkın da çıkarın ceketinizi çıkarın hadi. İşte ben çıkardım bile. Eh dostum bunu ha. siz istediniz günah benden gitti. İşte ben de ceketimi çıkarıyorum. Ee, bir dakika. Ne o? vaz mı geçtiniz? Bir sual sormak istiyorum. Sorun bakalım. Biraz önce... Kadınlar bizi mahsus dövüştürmek istiyorlar derken ne demek istediniz? Söyledim ya gururları okşanacak. Siz Amanda'yı gerçekten seviyor musunuz? Affedersiniz ama dövüşecek miyiz yoksa sohbet mi edeceğiz? Yok bileyim de konuşacaksak ceketimi giyip oturayım. Dövüşürken asınırım belki ama böyle üşüyorum cereyan var. Sualime cevap verin. Bir sigara içer misiniz? Sualime cevap verin. Ha, bu sualin hiç yeri değil. Kaçamak yapmayın. Amanda'yı seviyor musunuz? Aramızda kalsın ama bu sabah sevmiyorum. Hatta yalnız kalsak onu bir kaşık suda boğabilirim. Ya siz? Ben mi? iyi seviyor musunuz? Benim sevip sevmemem konuştuğumuz meseleyle hiçbir ilgisi yok. Nasıl yok? Var. Hem de çok var. Meselenin can damarı. Eğer hala seviyorsanız affeder, alıp götürürsünüz. En azından 50 yıl huzur içinde rahat, mesut beraber yaşarsınız. Garanti ediyorum. Bana da büyük bir iyilik etmiş olursunuz. Siz sandığımdan da iğrenç bir herif misiniz? Tanıdığıma memnun oldum. Ben de sizi memnun ettiğime memnun oldum. Peki ama niyetin ne adam? Niyetin ne? Benim Hiçbir niyetim yok. Buz gelir. Doğru. Her şey size buz geliyor zaten. Zavallı kadıncağızın kalbini kırdığınıza pişman bile değilsiniz. <gülüyor> hangi zavallı kadıncağız? Şey si bu. Aman canım zamanımızda kalp kırıkları kolay tamir ediliyor. Merak etmeyin bir haftaya kalmaz beni unutur. Ümid ederim. Aman da unutur, siz de unutursunuz. Herkes beni unutur. Arkamdan ağlayanım bile olmaz. Ben de papaz olur bir manastıra çekilir orada ölür. Hayat çok çok zalim. Saçmalamayın. İçinizde en dertli benim. Kimse bana acımıyor. Yapmayın canım. Ben bir an önce boşanmak için elimden geleni yapacağım. O sizin bileceğiniz şey. Sibyl de sizden boşanacak. O da onun bileceği şey. O zaman Amanda ile evlenmenize kimse mani olmaz. Olur. Kim? Ben. Neden? Çünkü Amanda balta ile kafası yarılacak bir kadındır. Ve her dakika elimin altında bir baltada bulunduramam ya. Bunu zamanında düşünseydiniz. Zamanında düşünülmüyor işte. Amanda ile evleneceksiniz. Amanda ile evlenmeyeceğim. Onunla evleneceğime bir cadı karıyla evlenirim daha iyi. Aman canım bana ne? Siz şimdi ettiğiniz haltı temizliğinde sonra ister evlenin ister evlenmeyin Beni ilgilendirmez. Benim ne yapmamı istiyorsunuz Allah aşkına? Siz canınız istiyorsa aman deyip o gerisine karışmayın. Aman da zengin serbest bir kadındır. Onun ne size ihtiyacı var ne de bana. Benim ne yapacağım da sizi hiç ilgilendirmez. Bu bahsede kapatalım artık kafam şişti. Ben odama gidiyorum hoşçakalın. Böylesini de hiç görmedim. Hı? Elyut nerede? Öldüldünüz mü? Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Tebrik ederim. Peki ama Elliot nerede? Sahi Elliot nerede? Ne yapıyor? Bilmiyorum. Yaralarını sarıyordur herhalde. Rica ederim hemen da. Merak etmeyin. Elliot dayak yemez dayak atar. Öyle mi? Hani ispatı? Neden daima hücum ediyorsunuz ona? Siz de neden koruyorsunuz? Biraz önce ona söylemediğiniz kalmamıştı. Bakıyorum şimdi toz kondurmuyorsunuz. Çünkü onun sandığım kadar suçlu olmadığını şimdi anladım. Sahi mi? Siz çok geçimsiz bir kadınsınız Hı, Sözlerinize kızmıyorum Zira ne söylediğinizi bilmeyecek kadar genç ve tecrübesizsiniz <gülüyor> Tecrübe ve yaş insanı sizin gibi yapıyorsa Ben hep böyle kalmayı tercih ederim Cevap vermek için sizin seviyenize inecek değilim Ama gitmek isterseniz tutacak da değilim Benim de burada kalmayı niyetim yok zaten Elliot aksi sabit oluncaya kadar kocamdır alan... Ama alın götürün rica ederim Beni de büyük bir dertten kurtarmış olursunuz Öyleyse mesele kalmadı hey, Yine ne var? Kapıyı açtık, ben Bak ne diyeceğim. Ben de şu odayı bir düzene sokayım bari. Victor, ne var? Hiç şey. Bana yardım eder misin biraz? <gülüyor> Peki hala. Ee, bunun yeri neresi? Şurası. <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> ederim Victor. Bir şey değil. Elita ne dedin? Ağzının payını verdim. İyi etmişsin. Aman da. Bu yaptıklarına pişman mısın? Bilmem ben de onu düşünüyorum. Bir hafta senin yüzünden perişan oldum. Dünyam değişti. Çocuk gibi hareket ediyorsun. Çok haklısın. Beni aptala çevirdin. Yeni mi? Ha? Ee, dün akşam çok içmiştin muhakkak. Beni ne sanıyorsun? Öyleyse o içmişti. Hem de nasıl şişeyle dikti. Evliyken de böyle içer miydi? Gece gündüz eve hep sarhoş gelirdi. Ağzı liş gibi içki hmm, kokardı. Hep. Çok iğrenç. Değil mi? Dün akşam seni gene dövdü mü? Dömez olur mu? Ah nasıl vurdu bilsen. Her tarafım çürük içinde kaldı. Beni çıplak görsen acırsın. Vücudum dövmeli gibi sanki. Mübalağa ediyorsun. Saç söylüyorum. İstersen soyunayım da bak. Ha? Her yerim yara bere içinde. Ah Viktor seni bu kadar üzmenin kırmanın cezasını çektim. Hem de fazlasıyla. Aklım almıyor. Düşünüyorum da aklım almıyor. Bir türlü sana yakıştıramıyorum yaptıklarını. Yakıştır Victor, yakıştır. Çünkü ben dünyanın en fena, en kötü insanıyım. Emanda. Öyle öyle. Keşke benden evlenmeseydin. Ben sana layık bir kadın değilim Victor. İtiraz etme, öyleyim. İtiraz ettiğim yok zaten. Ha, iyi. Neyi? Çok açık söylüyorsun. Ne söyleyeceğimi bilmiyorum ki. Beni hayal kırıklığına uğrattın. Öyleyse intikamını al, hak ettim. Ben buraya intikam almaya gelmedim Emanda. Hayır, hayır, intikamını al. Bütün günahlarımı yüzüme vur Yaptıklarımın da yapmadıklarımın da acısını çıkar Razıyım Ne yapsan şimdiden razıyım Beni tanımıyorsun Emanda Ben buraya öç almaya gelmedim Ben buraya ne yapmamı istiyorsun onu öğrenmeye geldim Beni boşa başka çare yok Sana zorluk çıkarmayacağıma söz veriyorum Ben de giderim çok uzaklara çok uzaklara giderim Yeter ki sen rahat et Çin'e Japonya'ya gider orada tek başıma yoksulluk sefalet içinde ölürüm Allah'ım sen bana yardım et Edebiyat yapma Kimsenin bana yardım etmeyeceğine göre Allah'tan yardım istiyorum ne var yani İnkar etmiyorum ki suçluyum Sibel'in hakkı var Ben geçimsiz bir kadınım Sibel kazım biridir <gülüyor> Çok doğru söyledin <gülüyor> Elit'in o kızla nasıl evlendiğini bir türlü anlayamıyorum Elit'i seviyor musun? Eh, çirkin denmez yakışıklı tatlı Hoş ama o kadar işte Aman. Kafası bomboş Amanda. Efendim Sualime cevap versene Hangisini? İnsanı deli etme. Kızma Victor. Ben ne diyorum sen ne diyorsun canım aklın nerede? Burada dördümüz baş başa verip ne olup bittiğini mi konuşacağız? Çok saçma olan olmuş. En iyisi sen git avukatını bul vakit kaybetme. Peki sen ne yapacaksın? Sen beni düşünme başımın çaresine bakarım. Ee, öğrenmek istediğim bir şey var. Neymiş bu. o? Elliot'ı seviyor musun? Aa, Allah korusun. Öyleyse onunla neden kaçtın? Bilmem ilk karşılaşmanın tesiri olacak. Beş yıldır görmemiştim. Boşanmadan sonra ilk karşılaşmamızdı bu. Çok ani oldu. Birden ne yaptığımı bilemedim. Gizli bir kuvvet beni çekiyordu. Sanki büyülenmiş gibi. Benim hiç kıymetim yok demek Sana kendimi mazur göstermeye çalışmayacağım Viktor. Sadece şunu istiyorum. Belki hemen mümkün değil ama... ...yıllar geçtikten sonra bir gün seninle tekrar arkadaş olalım. Bu benim en büyük arzum emin ol. Seninle dost kalmak istiyorum. Güle güle sevgili Viktor. Ee, ama olmaz ki. Seni bir Ayaşın ay eline bırakıp gidemem ki. Aa, merak etme ben kendimi koruyabilirim. Şimdi sen de Japonya'ya mı gidiyorsun? Hayır vazgeçtim. Belki de Ay'a giderim. Sen Vay hiç enteresan. ciddi konuşmaz mısın? Söyledim ya ben ciddi bir kadın değilim Victor. Allah seni kurtardı. Ee, i̇stersen yani sen istersen... Ne istersen? İstersen boşanmayalım. Yani şimdilik boşanmayalım. Victor. Seninle seni sevdiğim için evlendim Amanda. Sus anda. Victor sus. Hala da seviyorum. Her şeye rağmen elimde değil ne yapayım? Senin de beni sevdiğini sanacak kadar budala değilim. Biliyorum beni sevmedin. Samimi olarak seni sevdiğimi sanmıştım Victor, emin ol. Olabilir. Ama ben sana göre bir kadın değilim. Bir haftadır ben de kendi kendime aynı şeyi söylüyorum. Ha, öyleyse mesele kalmadı. Hayır, şey bir kere daha denesek diyorum Emanda. Hemen boşanmasak da, mesela ayrı ayrı otursak ama bir gün buluşsak, belki de kim bilir... Çok cömertsin Victor. Böylece kendimizi pek yalnız hissetmeyiz, sonunda ayrılacak bile olsak... Bu ayrılığa yavaş yavaş hazırlanmış oluruz. En결ka ee, biz bir şeye karar verdik. Öğrenebilir miyiz? Sormuyor yani hacet yüzlerine bak anlarsın. Boşanmaktan vazgeçtik şimdilik. Tebrik ederim. Sibyl çok fedakarlık. Etti. Herhalde. Madame. le petit Ah kahvaltı geldi. Pose ee, sur la petite table işler yoluna girdi demek. <gülüyor> girdi ya. Sizce bir mahsuru yoksa biz de boşanmaktan vazgeçmiştik. Yok canım. Bana hitap etmemenizi rica etmiştim unutmayın. Aa, benim kimseye hitap ettiğim yok ki. Öyle ortaya bir laf attım. Yok canım dedim. Sevinci mi ifade etmek istedim? Sibel oturmaz mısınız? Teşekkür ederim. Kahvesi çok mu olsun? E, yeter mersi. Bilmem siz de sabahları sütlü kahve severmişsiniz. Ben bayılırım. Her şey bir taraf var sütlü kahvesiz yapamam. Şişmanlatır derler. Victor Sibel'a şeker verir misin? Ne düşünüyorsun canım? Ne var? Size Sibyl dememe müsaade edersiniz değil mi? Gayet tabi. Ben de size emanda diyorum. Ya. Ah çok dokunaklı. Saat kaç? Saat dün akşam sağlam kalmışsa onu çeyrek geçiyor. Ama emin değilim. Viktor canım al kahveni. Çok teşekkür ederim. Sibyl lütfen şekeri Victor'a verir misiniz? <gülüyor> e. Ee... Atışmak gibi olmasın ama ortaya söylüyorum. Bana da bir fincan kahve veren yok mu? Viktor Çörek. Efendim? Çörek ister misin dedi. Teşekkür ederim. Hayır. Ben isterim. Teşekkür ederim. Evet. Tereyağı, <gülüyor> reçel hepsinden de teşekkür ederim. Bir araç bilir misiniz Sibel? Çok güzel yerdir. Hayır hiç gitmedim. Çok sıcak olur diyorlar. Evet öyle. Siniği de boldur. Plajda tehlikeliymiş. Kuyular varmış. Hı, yüzme bilmeyenler için tehlikelidir biraz. Geçen sene yeğenim az Hı. kalsın boğuluyordu. Hı? Benim de anneannem. Kuyuya düştü, ip atıp kurtardık. Son zamanlarda daha çok güneye gidiliyor. Evet, moda oldu. Şu moda denen şeye de çok gülüyorum. Sıcak bana tesir etmiyor. Bütün gün denizden çıkmıyorum çünkü. Deniz banyosu bana pek yaramıyor. Benim bir ressam arkadaşım da... Kafferada bir villa yaptırdı. Sahi <gülüyor> Tam burunda harika bir manzarası var. Aa, <gülüyor> ne güzel. Herhalde manzara yaptığı tablolardan daha güzel. Biliyor musunuz ben dünyada en çok neyi severim? Seyahat etmeyi. Hiç bıkıp usanmadan. Bavul doldurup boşaltmaktan usanma. Yabancı diyarları tanıyıp değişik yerler görmeyi. Yeni dostlar edinip onların hayatlarına girmeyi. Adetlerini öğrenip acayip yemekler yemeyi. Ve mideni bozmayı. <gülüyor> Aa, ama bu yapılmaz. Elliot. Bir yudum kahve içermem. İyi gelir. Ha? Teşekkür ederim. Bırak ha. şimdi geçer. Aa, Elliot. Komiklik yapıyorum sanıyorsunuz ama çok soğuk kaçıyor. Elliot'a kabahat bulmayın. O bir şey yapmadı. Doğru, o yapmadı. Belki ben yapmışımdır. Havayı neşelendirmek eğer size kalsaydı. Havayı neşelendirmeye lüzum yok. İnce espri hiç anlamıyorsunuz. İnce espri dediğiniz eğer buysa susmayı tercih ederim. Doğru, gülmek için size bakmak yeter. Ha? Ağzınızı açmaya ne hac Siz de ancak el yatımkiler gibi soğuk şakalardan anlarsınız. Vah, zavallıcık. Asıl zavallı olan sizsiniz. Hele bu sabah acınacak haldesiniz. Bu sabah mı? Bu sabah ne olmuş? Anlatın bakalım ha, ne olmuş? Hiç olmazsa öfkenizin sebebini öğrenirim. Sizi memnun etmek için yolda elimden geleni yaptım. Evet bavullarımı kaybetmek için. Pekala biliyorsunuz ki bavullarınızı kendiniz unuttunuz. Trenden inerken baksaydınız hiçbir şey unutulmazdı. Siz bakıverseydiniz sizin gözleriniz yok mu? Hamala biraz fazla para verseydiniz o bile bakardı. Ben Hamala hakkını verdim. Ama bahşiş vermediniz. Hayatımda sizin kadar cimri bir insan görmedim. Ne bu şekilde konuşmaya hiç hakkınız yok. Bütün yol masrafınızı ben çektim. Ayıp, ayıp, ayıp çok. Güzel. Dur, Dur. Terbiyesizlikte birincisiniz. Durun bakayım, durun. Bakma daha bakma var. var. Durun, durun, Şunların haline bak. <gülüyor> Görüyorum. Peki ne yapacağız şimdi? Beraber mi? Evet. Nereye kadar? Hayatımızın sonuna kadar. Kaçalım Amanda Hadi çabuk ol tam sırası. <Gülüyor> e, bavulları Bırak şimdi bavulları Sonra aldırtırız. Hadi gel, çabuk kaçalım. Hadi. Yedir. Öyleyse ödeştik. Oh işte birbirinizi bulmuşsunuz. Ha. Allah size ceza olsun diye emandayı musallat etmiş. O benim öcümü fazlasıyla alacak. Siz önce kendi kocanıza bakın. Sizi şey gibi e, şemsiye gibi ortalıkta bıraktı da kaçtı. Ortalıkta şemsiye senin gibi olur. Ha? O kadın el yatıda senin de büyülediği gibi büyülediyse kabahat kimin? Sen... Sadece aptal değil, üstelik de kötü kalplisin. Aman efendim, sen önce kendine bak, kendine kuş beyinli. Ne işe yararsın acaba? Sen biraz, sen biraz Ayyaş kocanı görsen. <gülüyor> Güleyim bari, bütün bunları sana Eman da anlattı değil mi? Herhalde nasıl dayak yediğini de söylemiştir. Tabii söyleyecek. Ama dün gece kendi içtiklerini söylememiştir. İlk evinde nasıl eve sarhoş geldiğini, merdivenlerde sızdığını saklamıştır senden... Ay yaş, alkolik kadın ne olacak? Asıl kendi yaptıklarını anlatsa ya. Ee, kapa çeneni, şirretliğin son haddini buldun. Senin kadar değil. Her duyduğuna inanacak kadar ahmaksın sen. Ahmak sana derler. Ha? Sana ne? ne yapmak lazım biliyor musun? Soyup evire çevire bir dayak ee, yo, Artık burama geldi yeter. Bir haftadır gece gündüz ağladın, zırhutundan kafam şişti, sustum. O kapanmak bilmez çenenden yoruldum, bittim, mahvoldum... Gene sustum. Seni avutmak derdini unutturmak için dil döktüm. Hı. Kendi derdimi saklamaya çalıştım. Ama artık yeter, yeter, yeter artık. Ne yaptımsa makbule geçmedi. Sen nankör, kuş beyinli, şımarık kadının birisin. Al öyleyse. Ha? Ah, uh. Demek bana tokat attın ha. Şimdi gösteririm ben sana. Terbiyesiz. Şırfıntı. Baba herif. Baş belası. Al bakayım. Gördünüz mü sayın dinleyiciler? Sibyl ile Viktor alt alta üst üste dövüşmeye başladılar. Ama bu kavganın sonu neye varacak? Amandayla Elliot şu anda Paris'i terk edip İsviçre'ye doğru yola çıktılar. Hoş onların sonunda ne olacağı pek belli değil ya. Ne bize lazım? Biz müthiş aşıklara gene de saadetler dileyelim.